Tekrar merhabalar. Kaim sohbetlerinin ikincisindeyiz bugün. Ramazan-ı Şerif ondan ona yürüyüş şairin söylemiyle sürgünler ülkesinden başkentler başkentine bir gidiş. Allah-u Teala'nın emirlerini imsaktan iftara kadar şimdi dinle o konuşuyor değil, adeta. İnsan maddesi cihetiyle topraktan. Manası cihetiyle de ruh aleminden yani metafizik alemden geldi. Ee, orada ütlenildi insana. Toprak bizi dünyaya çekiyor. Ee, dünyevi şeylerden mesela yemek yediğimizde toprağa doğru çekiliyoruz. Ama Ramazan'da e, melekleşme zeydimiz, melekleşme gayretimiz artıyor. Acaba yükselebilir miyiz? Ee, erebilir miyiz temanın katlarına? Allah'ın talimatlarına teslim olabilir miyiz? İnsaktan iftara kadar ruhumuza bütün bu nimetlerin bir sahibi var diyoruz. Adeta şu bir bardak su bile senin değil. Ona uzanan el dahi senin değil. Oluçlarca de bu anlamda ruhun ihrama girişi gibi. Biz bizim değiliz'in ifadesi adeta Ramazan. insanın fıtrat ayarlarına dönüşü, Allah'a dönüşü. Bu dönüş çerçevesinde, bu dönüş içerisinde insanoğlu aslında tavus kuşu gibi olmalı. Herkes onun kanıt, kanatlarının güzelliğiyle meşgulken o nazarber kadem olmalı. Deyim yerinde ise belki ayaklarının ile ne kadar aciz olduğuyla meşgul olmalı. İşte Ramazan-ı Şerif insana onun tavus kuşu gibi olduğunu hatırlatmaya gelir çok yaptığımızı zannettiğimiz iyiliklerimizin aslında ne kadar az olduğunu hatırlatmaya gelir. Yani insanın aciziyetini hatırlatmaya gelir. Evet, insan e, acizdir. Ancak bu aciziyete insan gittikçe zavallılaşacaktır iddiası ve tespitiyle e, bu aciziyeti aşmak ya da insanı geride bırakarak e, meşru olmayan zeminler oluşturmak isteyenler ee, ne yapmaya çabalıyorlar? Yeni dünya nedir? Yeni insan nedir? Ee, bunu konuşacağız bu akşam. Bu minvalde e, anlamı öldürmek, çağdaş psikolojik travmanın nazari bir çözümlemesi başlığı altında ee, tüm kültürel etkinlikleri mümkün kılan, acziyetiyle hatta ölümüyle güzel olan insanın üzerinde yapılabilecek bazı bir nasıl bir e, biyopsikolojik etkisinin olabileceği, insanlığa bunun nasıl döneceğini konuşacağız. E, bunu çok kıymetli bir isimden dinleyeceğiz bu akşam. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden kıymetli hocamız Sayın İsmail Fazlaoğlu'ndan dinleyeceğiz. Ee, İsmail Fazlaoğlu 1966 yılında doğdu. Kadıköy İmam Hatip Lisesi'ni 1985 senesinde bitirdi. Akabinde İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Şu an İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekana olarak görev yapmakta. Çok kıymetli eserleri bulmakta. Nazari Ufuklu, Derin Yapı, Sözün Eşiğinde, Soruların Peşinde, Kendini Bulmak, Kendini Aramak, Fuzuli Ne Demek istedi? Akıllı Türk Makul Tarih kayıp halka gibi birçok kıymetli eseri var hocamızın. fazla Fazlıoğlu hocamız içinde bulunduğumuz pandemi e, sürecinin e, tabiri yerinde ise salgın alarmının neden olduğu biyopsikolojik travma çerçevesinde tarihi ve felsefi bir değerlendirmeyle bizleri aydınlatacak. Muhayyar bir cennette yaşadıklarınızı zannedenlerin biyopsikolojik bunalımından e, bizim için bulunduğumuz kaygı halinden bahsedecek. Davetimizin icabetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hocam, evet. e, tek soruyla ben e, ekremi size bırakmak istiyorum. E, mümkün olduğunda sizden istifade etmek istiyorum. E, hocam, köklerini aydınlanmayla hümanizmde bulan, ikinci dünya savaşıyla insanlığa pompalanan, bu yeni kurulan muhayyal dünyanın neresindeyiz biz? Neresinde bu e, COVID süreci, bu vaka? E, ya da insanlık tarihi bağlamına yerleştirildiğinde e, vaka karşısında yaşadığımız saygı, telaş, korku, bu gibi duygular nasıl açıklanabilir? E, bunları sizden e, duymak, istifade etmek istiyoruz. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Hatta belki iyi geceler. E, bayağı geç bir saat. Ramazanınızı tebrik ediyorum. İnşallah bayrama sağlık ve afiyetle kavuşmayı niyaz ediyorum. Bu sıkıntılı günlerden bir an evvel kurtulmayı Hak'tan niyaz ediyorum. Şimdi e, biz bu konuyu daha önce Ayşe hocamla görüştük ve ben ona göre bir başlık belirledim ama Salih hocam dedi ki hocam çok teorik felsefi teknik terimlerle konuşmasak bir sohbet havasında olsa daha iyi olur dedi. Dolayısıyla ben de konuyu biraz e, Elden geldiğince tabii ne kadar becerebilirim bilmiyorum ama fazla tekniklerimi kullanmadan, fazla teorik bir dil kullanmadan anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu meseleyi anlayabilmek için anlam meselesi üzerine biraz durmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir kamuoyuna baktığınız zaman bu anlam meselesi çok basite indirgenen, nesnelerden hareket ederek türettiğimiz tümevarımsal bir şey gibi, e, algılanıyor Şimdi anlam o kadar önemli ki biz bunun çoğunlukla farkında değiliz Hani sosyolojide bir kural vardır e, Belli bir ritimde giden bir kurum içerisindeki unsurlar ögeler parçalar o sistem içinde yaşayan insanlar tarafından fark edilmez Ne zaman ki unsurlardan biri ya da birkaçı ya da hepsi ortadan kaybolur O zaman insanın dikkatine e, düşer bu tür yapılar. Onun için biz de içinde yaşadığımız hayat sürecinde bu şeylere dikkat etmiyoruz. Yani bir bayrağı düşünelim basit bir örnek. Bayrak niçin önemlidir? Halbuki bir bez parçası. Üzerine de e, renkler var, bir şekil var. Ama e, o bayrağı aşan, o bayrağı haleleyen, çevrede bir anlam olduğu için e, biz o bayrağa saygı duyuyoruz. Ya da diyelim ki Süleymaniye bizim için çok kıymetlidir ama işgalci bir İçkarcı bir güç geldiğinde onun için taş yılından başka bir şey olmayacak ve onu yıkacaktır. Çok örnek verilebilir ama şunu söyleyeyim. Bu anlam o kadar önemlidir ki mesela her zaman verdiğim bir örnek hiçbir millet bir matematik teoremi bir fizik teoremi kurmak için ordu beslemez ama vatan kavramı için büyük ordu besliyoruz. Vatanı savunuyoruz, vatan için şehit oluyoruz. Abi bir toprak parçasından başka bir şey değil. Ama biz o toprak için değil, daha çok o toprağı haleleyen, o toprağa değer veren, o toprağı vatana döştüren anlam üzerinden bir şey yürütüyoruz. İnsanın anlamı dediğimiz yapı da budur. Yoksa tek tek Ali, Veli, Ayşe, Fatma değil. Doğrudan insanlık kavramının kendisinden ortaya çıkan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunlara biz klasik literatürümüzde şahsi manevisi olmak, yani anlamsal kişiliği, olmak adını veriyoruz. Hazreti yani Peygamber şahıs olarak aramızda yok ama Hazreti Peygamber'in adı geçtiği zaman kendimize düzen veriyoruz. Salah selam getiriyoruz. Onun anlamsal kişiliğine e, saygı duyuyoruz. Fizik olarak ortada olmadığı halde. Daha basit bir ifadeyle annemiz vefat ediyor. E, 30-40 yıl sonra annemizi hala anıyoruz. Ortada fiziksel bir yapı yok. O anlama bir yükleme yapıyoruz. Dolayısıyla e, anlam meselesi bizim e, Kaybettiğimiz önemli şeylerden bir tanesi. Her şey araçsallaştırdık. Bizim için kullanım değeri itibarıyla bir şey ifade ediyor. Kitap da öyledir efendim. Herhangi etrafımızda günlük nesneler, daha büyük ölçekteki yapılar hep araçsan dediğimiz bir duruma dönüşmüş vaziyette. O araç olarak işimizi görüyor ve hemen kenara atıyoruz. Onun anlamını öne çıkartmıyoruz. Şimdi. Ee, i̇nsanın anlamının yetimi demek de bu çerçevede e, bir yere oturuyor. İnsanın anlamı nedir? Bu konuda açık seçik bir e, cevabımız var mı? E, bunlara şimdi cevap vermeyeceğim elbette. Ama biz biliyoruz ki e, zemin olmadan herhangi bir e, inşaat faaliyetinde bulunamayız. Yani ben Karadeniz biliyorsunuz. E, inşaat yaparken önce bir temele ihtiyaç var. E, temelsiz hiçbir şey olmuyor. Şimdi e, tüm kültürel faaliyetlerimiz, düşünce faaliyetlerimiz belirli bir e, zemine istinad etmeli, dayanmalı. Şimdi nedir anlam? E, bunu iyi belirlememiz gerekiyor. Bu bir kavramsal inşadır, kavramsal bir idraktır. Hani klasik literatürümüzde bir e, ilke vardır. E, bir şey hakkında hüküm, yani bunun Arapçası şöyle Yani bir şey hakkında yargıda bulunmak istiyorsak Önce o şeyin bir tasavuruna bir anlamına sahip olmamız lazım. Yani ağaç tasavvuruna sahip olacağım ki ağaç üzerine konuşabileyim. Eğer o bende yoksa zemin yok, o yüklemeleri yapamam. Dolayısıyla şu anda bizim ister Müslümanlar olarak, ister büyük ölçekte dünyada insan tasavvurumuz ne ki o tasavvurun bir uzantısı olarak onun üzerine yargılarda, hükümlerde bulunalım. Bunu kaybettiğimizi görüyoruz. Çünkü bu tür sorular... Saçma sorular, anlamsız sorular olarak kabul ediyor, ediliyor. <gülüyor> yani ben buna insanın anlamının yitimi e, adını veriyorum. İnsanın anlamdan arandırılması, disinchantment diyoruz biz buna felsefede. <gülüyor> anlamdan arındırılması, bir e, maddeye e, indirgenmesi, bir eşyaya, bir metaya indirgenmesi. Hiç e, teorik bir şey söylemeye gerek yok. İnternette, tweete girin. Pek çok kişinin biosunda e, şöyle ifadeler görebilirsiniz. İnsan, Kimyasal bir pisliktir. Bak böyle ifadeler var. Bu kişi bir insan bunu kendisi için yazar mı? Yazıyor. İnsan kimyasal bir pisliktir. İnsan evrende bir virüstür. İnsan doğanın e, yanlışlıkla rastlantısal olarak ortaya çıkarttığı bir yapıdır. Şimdi eğer sizin insana ilişkin anlamlarınız buysa, yapacağınız tüm yargılamalar, tüm yüklemeler de buna göre e, olacaktır. Ortaya çıkan sonuçlardan o zaman rahatsız olmanın bir anlamı yok. Yani yaşlıların ölüme terk edilmesi, yani ben takip ediyorum çeşitli dillerden. Mesela benim de bir süre 3 yıldır yaşadığım Kanada'da bir yaşlılar evinde daha hastalık ilk çıktığında terk edildi. 60 tane, 70 tane yaşlı insan pislik içerisinde öldü. Şimdi biz buradan vay vicdansızlar, yani vicdan ne vicdan, de, vicdan anlam demektir zaten. Siz eğer insanı kimyasal bir pislik olarak tanımlıyorsanız ve güçlü olan ayakta kalmasını doğanın bir gereği olarak görüyorsanız doğal olarak böyle davranacaksınız. O insanlar yanlış davranmıyor. Kendi işçilerinde son derece tutarlılar. Ya da Hitler'e kızamazsınız. Ya da herhangi bir e, ülkede olup bitene kızamazsınız. Eğer sizin zemininiz buysa, kavramlarınız buysa, bunlar üzerine kuracağınız tüm yargılar tutarlı olmak zorundadır ve bence Batı medeniyeti ya da Batı medeniyeti derken sırf Avrupa'yı kastetmiyorum. Ve biz Batı medeniyetinin çocuğuyuz. Giydiğimiz kıyafetler bile cizvit kıyafetidir neticede. E, bu anlam e, zemininde hareket ettiğimiz için e, niçin peki şaşırıyoruz ya da e, vicdanımız sızlıyor? Geleneksel değerleri bir şekilde devam ettirdiğimiz için. Bunları isteyerek de yapmıyoruz. Yani bunlardan da kurtulmak istiyoruz. Ama geleneksel değerler bir şekilde. Diyelim ki Avrupa'da Katolik dindarlar, işte yani çeşitli coğrafyalardaki dindar insanlar, geleneksel değerlere bağlı olan insanlar bir şekilde bunu devam ettiriyor. Yoksa eğer gerçekten tutarlı olacaksak, e, üzerine bastığımız zeminin uzantılarını, doğal uzantılarını kabul etmek zorundayız. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni, e, daha önce de çeşitli vesilelerle hem konuşmalarımda hem yazılarımda ifade ettim. Kapitalizmdir. Kapitalizm nedir esas itibariyle? Kapitalizm yok ana paradır yok. Bu, bunlar değil. Kapitalizm esas itibariyle e, insanın e, bir yerden gelip bir yerde şey bir yere gitme üçlemesinin iptal edilmesidir. Bunun anlamı şu Batı Avrupa'da bu bütün İbrahim dinlerden mevcut ama Batı Avrupa'da bu biraz mübala edilmiş şu Hz. İsa gelecek çok basitleştiriyorum tabi bunun teorik arka planı var yani Hristiyanlık teorisi çok basit bir teoloji değil çok ciddi bir teolojidir. Onun üretildiği, cevap olarak üretildiği kültürler, helenistik kültür falan onlara girmek son derece teorik münazaları gerektir. Oraya girmeyeceğim. Yani meseleyi basitleştirme meselenin basit olduğu anlamına gelmiyor. Bunu demek istiyorum. E, şunu söylüyorlar. Hz. İsa gelecek onun için dünyaya yerleşmeyin. Hakikaten ilk dönem Avrupa yaşantısı buna göre organize olmuştur. Buna benim verdiğim örnek mobilya örneğidir. Mobilya hareketli eşya demektir. Avrupa'da 1800'lere kadar e, kamusal binalar haricinde kişilerin tek bir e, salonda salon gibi bir yerde yatarlar, eşyaları getirirler, onunla mobilya denir. Akşam, e, şey, gün sabahta kaldırırlar. Oda kavramı yoktur çünkü. <gülüyor> Niye? E, gideceğimiz bir yere yerleşmenin mesai harcamanın bir anlamı yoktur. Ya bunu kendinizden de bilirsiniz. Siz eğer bir evde her an gitme psikolojisiyle yaşarsanız orada tutup e, eşyalar almak ya da Yatırım yapmaya girişmezsiniz. Fakat 1400'lerin başında erken ticari kapitalizmle beraber e, artık e, beklenilenin gelmeyeceğine karar verdikleri için seferi iptal ediyorlar, biletler iptal ediliyor. Ve kapitalizm esistibarıyla dünyaya yerleşme işidir. Dünyaya kazık kalkma işidir. Ve bunun gereğini de yapıyorlar. Yani Avrupa'daki olup biten e, olduğu olayların pek çok elbette ekonomik, efendim... Maddi, fiziksel, politik, askeri, bilimsel sebepleri var tabii. Ama netice kelam bu süreç içerisinde insan e, sefer iptal edildiği için, dünyaya kazık kakılması gerektiği için bunun gereğini yapıyorlar. Bunu Voltaire, meşhur Fransız düşünür aslında 1700'lerin başında çok güzel yakalıyor. Yani bu benim tespitlerim değil şüphesiz. 1711'de e, Paris'e döndüğü zaman Londra'da söylediği enteresan bir şey var. Artık yeni bir din icat edildi. Bu din kapitalizmdir, bu dinin e, mabedi borsadır. Burada mümin olmak için paranın olması, kafir olmak için de fakir olman yeterlidir. Hangi dine mensup olursa olsun ol diyor. Dolayısıyla e, bu süreci, ayrıntılara girmeyeceğimiz bu süreci e, devam ettirdiğimiz zaman insanın makineye dönüştürülmesi, e, tıpkı fizik dünyanın dönüştürüldüğü gibi ondan sonra ee, ve yaşadığımız hepimizin üç aşağı beş yukarı lise eğitimimizden, üniversite eğitimimizden bildiğimiz süreçleri yaşıyoruz. Bu sürecin neticesinde e, yapılan önemli şey insanın e, yeryüzüne daha vicdanlı, rahatsız olmadan, vicdanlı, rahatsız olmadan yerleşebilmesi için tüm geleneksel unsurların e, itibarsılaştırılması dediğimiz bir hadiseyle karşılaşıyoruz. Mesela ölümün itibarsılaştırılması. Bak bu çok önemli bir şeydir. Ölümün itibarçılaştırılması. Ölüm çok önemli bir olgudur. Yani e, hayatın bir parçasıdır. E, benim sık sık söylediğim, Kur'an-ı Kerim'de atıf yaparak e, söylediğim bir şey var. El hayatü dünya vel ahire tabiri, tamlaması Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat ederseniz hep hemen hemen hep birlikte zikredilir. Ve burada dünya hayatın bir sıfatı olarak anlatılır. Şimdi bakın işte kapitalizm budur. Sıfat olan dünyanın isim haline dönüştürülmesine kapitalizm diyoruz. Sıfat değişir çünkü. Ee, siz kalem dersiniz, kırmızı kalem. Kırmızıya boyarsınız, kırmızı kalem olur. Yeşile boyarsınız, yeşil kalem olur. Burada kalem mevsuftu, sıfatlanandır. Ee, diğerleri ise sıfattır, sıfatlar değişir. Hayat bakidir. Dünya yakın demek, yakın hayat. Ahiret uzak hayat. Bizim geleneğimizde bu artık yok gelenekte ya bizde de yok merak etmeyin yani biz de aynı kapitalist bir zihniyet içerisinde hareket ediyoruz. Dünya sıfattır. Dünya isim ane getirdiğinde zaman onu kalıcı kılıyorsunuz. İşte bütün mesele bu. Şimdi dünyayı kalıcı kıldığınız zaman aitesisin elemeniz lazım. Ama ait elemek öyle kolay değil çünkü vaka insanın ölümü fruut gibi bir düşünür bile yaşadığımız en büyük gerçeklik diyor en keskin en sert gerçeklik ölümdür. Ölüm bir vaka yani. Şimdi bunu nasıl açacaksınız? Bunu itibarsızlaştırılmanız lazım. Mesela bakın 1860'dan itibaren tüm mezarlıklar Avrupa'da şehirler, büyük şehirlerin dışına çıkartılıyor. Ölüm küçümseniyor, basitleştiriliyor. Halbuki ölüm kadar insanlık tarihinin önemli bir unsuru var mı acaba? Şiirlerimizde, edebiyatlarımızda, müziğimizde değil mi? Hemen hemen dini argümanlı, felsefi mülazılarımızda. Bir sürü şey var. Yetişiklik eden ölüm Bu Bunun neticesinde insanlara bir şey, bir hayal sunuluyor. Diyor ki, deniyor ki efendim bakın şu, şu aşamalardan geçtik, sanayi devrimi yaptık, bilim devrimi yaptık. E, teknolojiyi ürettik. ve Bu süreç içerisinde gidersek biz insanlık için artık savaşın, kavganın, gürültünün bittiği tamamen bir barış ortamı. İnsan hakları diye bir şey de icat ettik. İnsanlar için adalet de Öngöreceğiz. Tabi bunların hepsinin hikaye olduğunu biliyoruz ama. Neticede böyle bir çerçeve çizildi ve sanal bir dünya yaratıldı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu sanal dünya pompalandı. İnanılmaz Hepimiz seyrediyoruz. Hepimiz o dünya içerisinde yaşıyoruz. İnanılmaz bir çerçeve oluşturuldu. Anı yaşamak. Geçmiş çok önemli değil. Gelecek zaten kafanı fazla takma. Anı yaşa e, zevk al, keyif al bunların hepsini biliyorsunuz. Ve bu çerçevede e, ortaya çıkan durum insanları sarstı. Ben e, yazdım da bunu. Şunu açıkça söyleyeyim. Bu yaşadığımız şey öyle çok büyük bir şey değil. insanlık ölçeğinde, insanlık tane baktığımızda çok büyük bir şey, aman aman bir şey değil ama e, bunun korkusunun nedeni şu. İddialdın'ın mukaddemede söylediği benim de sık kullandığım bir cümlesi var biliyorsunuz. E kıtlık zamanlarında insanlara açlık değil, alışmış oldukları tokluk çok öldürür. Çok evet. Yani biz şöyle düşünün, şampuanla yıkanmaya alışmış bir insan eğer bir hafta şampuanla yıkanmadı mı kafası yara olur. Yani bu şampuanla alakalı değil, siz alışkanlığınızla alakalı bir şey, onu kastediyorum. Dolayısıyla bizi öyle bir dünyaya alıştırdılar ki, öyle bir dünya vadettiler ki bize, biz o dünya içerisinde yaşadığımızı düşünüyorduk. Bunun hayal olduğunu e, gördük. Sadece demokratik bir virüs diyorum ben buna. Demor <gülüyor> demokratik virüs e, bu hayali bu hülyayı çökertti. E, Yaşanılan travma bununla alakalıdır. Ve bu travma e, şeyi, meseleyi tekrar ele almamıza sebep oldu. Belki bunun üzerine e, ikinci şeyde e, durmak lazım. Yani e, bu durum e, hem e, daha önce belirli camiaların, mahfillerin tartıştığı, bana göre, kişisel kanaatime göre neticede benimkilerde bir yorum bu olaylar atlatıldıktan sonra son derece ciddi bir şekilde tartışılacak olan bir konuyu gündeme getirdi. O da tüm bunların merkezinde olan insanın dönüştürülmesi projesidir. Öyle düşünüyorum. Burada, burada projenin dönüştürülmesi derken basit anlamıyla bir insan bedenine müdahale eden, Bahsetmiyorum tabii. Yani i̇nsan bedenine müdahale çok eskiden beri var. Tıp e, bunu yapıyor zaten. Çünkü unutmayalım düşünmek doğaya direnmektir. Kogito e, dediğimiz ya da tefekkür dediğimiz e, doğaya direnmektir. Hastaneler yapıyoruz ya. Eğer doğal yaşasak, insan doğal yaşasa, yemekleri pişirmez zaten. Yemekleri pişirmek doğal bir şey değil çünkü esas itibariyle. E, ya da hastalanan bir insanın yaşatılması doğal bir şey değil. Bu teknikler geliştikçe zaten e, ömrün uzaması ve benzeri şeyler buradan ortaya çıkıyor. Ee, insanın e, özel bir terim olarak kozmik doğa dediğimiz o bütüncül doğa fikri içerisinde yapacağı operasyonlar elbette meşrudur. Ama bizatihi o bütüncül olanın dönüştürülmesi e, önemli. Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bir e, dil bir dilsel bir ifade düşünün. İşte Ali Okul'a gitti. Burada e, biz Ali Okul ve gitti kelimelerini tek başına ele aldığımızda anlamı elde edemeyiz. Bu kelimeler anlamı veren bu sentaks dediğimiz e, cümlenin yapısıdır. Bu sentaks bütüncül bir yapıdır. Siz kelimeler oraya koyduğunuzda bir semantik üretir. Yani bir anlam üretir. Şimdi e, evrenin de böyle bir bütünlüğü var ve evrenin bu bütünlüğü içerisinde tek tek nesneler bir anlam kazanıyorlar. Yoksa ağacın tek başına bir anlamı yok. E, o açıdan yine internet ortamında, sosyal medyada özellikle felsefe hocalarının e, yazdığı metneler okudum da şaşırıyorum biraz bu açıdan. Yoksa tekil şeylerin Kendiliğinde bir anlamından bahsetmiyoruz. O anlam ağaçtan anlam çıkmaz, taştan anlam çıkmaz. Biz e, tümevarımsal bir şekilde anlam üretmiyoruz. E, ağaç bir anlam bütünlüğü içerisinde anlam kazanıyor zaten. O kozmik anlam illa burada teistik bir e, herhangi bir inanca e, refer etmeden de düşünebiliriz. E, evrenin bütünselliği içerisinde o ağacın bir anlamı ortaya çıkıyor. Yoksa ağaçtan bir anlam türetmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Burada biraz felsef, teknik bir mesele ama burası bu, bu, bunu şekilde düşünmekte fayda var. Şimdi e, yapınmak istenen şey çok basittir e, Salih Hocam. Mesele şu. Şimdi e, hümanizm, kapitalizm, hümanizm, neoliberalizm gibi yapılar e, pek çok şeyi elbette bunları eleştirirken e, yaptıkları şeyleri insanlık tarihindeki rollerini küçümsüyor değil mi elbette? Elbette. E, ama şunu da unutmayalım. Hitler şu anda kullandığımız pek çok teknolojinin mucidi nazilerdir. Bu top, total anlamda nazilerin haklı olduğunu göstermiyor. E, buna çok dikkat edemiyor Şu beton bile nazi icadıdır. Bakın beton, beton. Onun için Karadenizler nazilere bu konudan e, borçludurlar. Güzel <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapacaksınız? Bütün kile teknolojimiz, istihbarat, e, ondan sonra iletişim ve benzeri konularda nazilerin başarıları... Cengiz Han'a bakın, Barut Cengiz Han'ın icadıdır savaşlarda kullanımı. Cengiz Han'ın savaş teknolojisine getirdiği yenilikler saymakla bitmez. Bu Cengiz Han'ın projesinin bir bütün olarak doğru olduğunu göstermiyor bize. Yani e, bir anlatının bütününün doğru olmasıyla o anlatı içerisindeki bazı unsurların insanlığın içine yaraması ayrı şeylerdir. Benim kastettiğim burada tek tek e, hadiselerin insanlığa kattıkları değil, e, hikayenin bütününün e, insanlığını... Ee, çok farklı bir yere götürdüğüdür. İnsanlığımız ortadan kalkınacak şekilde. Şu anda e, amaçlanan şey e, önemli şeylerden bir tanesi doğrudan insanın sayısallaştırılması, nicelleştirilmesi, dijitalize edilmesi meselesi. İşte e, hani mecburen teknik tabirlere başvuracağız ama eğer e, İngilizce literatürü iyi takip edersek ki bu tartışmalar büyük oranda İngilizce üzerinde ve e, Anglo-Saksın dünyada yürütülüyor. Biyokonservatist yani e, nasıl insanın bedeninin ve bilincinin doğallığını diyelim, çok amiyane bir tabirle, savunanlar ile bunu aşmayı savunan transhumanistler, insan öteciler diyelim buna, işte transmetler, post bir sürü tabirler var, onlara girip kafayı karıştırmayalım. E, kavgasını çok iyi anlamamız gerekiyor. E, bu gayet doğal. Yani e, 10. yüzyılda dünyada olup biteni anlamak için e, Bağdat'a Merve, e, Kari'ye bakmak gerekiyordu. Çünkü yüksek kültür oradaydı, ekonomik politik oradaydı, organizasyon oradaydı. Yani 1600'de e, hatsını verdiği örnekle 1600'de uzaydan gelen bir insan, yeryüzüne şöyle bir baksa, e, dünyanın dörtte üçüne neredeyse hakim olan e, merkeze Müslüman bir nüfus, dünya 500 milyon 160 milyon Müslüman, e, şöyle diyebilirdi, e, bütün evren, işte, dünya işte bir yüz sıra Müslüman olacak olmadı. Ee, gücün buradaki gücü sadece politik, askeri değil, bilimsel her türlü gücün olduğu yer belirleyicidir. Bu gayet doğal. Bunlar insani, beşeri mi lazımlar? Şu anda e, bu gücü elinde tutan, üreten Anglo-Saxon dünya dediğimiz dünya. E, bu dünyadaki üretilenlere çok dikkat etmemiz lazım. E, çok basit şehirlere e, uğraşmayı bırakmak gerekiyor. Yani gemi batarken bacanın rengiyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani imatipler olarak ben Kadık İmatip mezunuyum. Biraz önce Sari Hocam söyledi. Bundan da onur duyuyorum. İmatik mezunları olarak ufak meselelerle uğraşmayı bırakmamız lazım. Milletçi ufak meselelerle uğraşmayı bırakmamız lazım. Gemi batarken bacanın rengine uğraşılmaz. Önce geminin sağ, salim bir şekilde... E, ha, olması gerekiyor. Ondan sonra kendi kavgalarımızı, ufak kavgalarımızı yaparız. Kırmızı mı giyeceğiz, yeşil mi giyeceğiz, mavi mi giyeceğiz? O kavgaları o zaman yaparız. Şimdi dolayısıyla e, meseleler, büyük meseleler e, doğrudan insanlığın kaderini ilgilendiren meseleler ve bu e, meselelerde bizim bir hikayemiz olmazsa, bizim bir teklifimiz olmazsa, bizim bir anlatımız olmazsa bizi dinlemezler. Şimdi e, şu, e, şeyin bunun amacı, nihai amacı nedir? Bakın bu çok enteresan bir şey. Bunun nihai amacı çok açık arkadaşlar. Ee, ölümsüzlük. Buna tekillik diyorlar. Şimdi Hazreti Ali'nin e, çok güzel bir cümlesi vardır. E, biz bu cümleleri de e, çağımızın problematikini dikkate alarak yorumlamamız gerekiyor. Hazreti Ali bu maverdi bunu çok sık kullanır e, Edeb-i Dünya diyor ki Bak, burası çok önemli. Geleceğe ilişkin bir şey söylüyor Hazretleri ha diyor ki, insanlık için iki şeyden çok korkuyorum. Diyor. E kaf İki şey yüzünden çok korkuyorum. İttiba heva ve turul emel. İttiba heva demek. Heva kelimesine çok dikkat edelim burada. Heva demek insan aklının, fikirlerinin, düşüncelerinin amaçsız. Ee, çalışması demektir heva. Ee, bunun pratik uygulaması da çok entesandır. Şehvet adını alır. Şimdi e, şehvet, şaha istemek demek, arzu. Arzularımıza göre yaşayalım, kafamıza göre takılalım. Yani bu şu demektir. Hayatın bir amacı yok. Haz üzerine kurulu. Evet. Buna cahiliye diyoruz arkadaşlar. Cahiliyenin okuma yazmayla alakası yok. Ebu Cehil dememiz adamın Arap dünyasında Hazreti Peygamber zamanında okuma yazma bilen on kişiden biridir. Lakabı Ebu Hikmet'dir. Bunun okuma yazması, Ebu Cehalet de Cahiliye döneminin okuma yazmakla alakası yok. Bunları biz geçmişinden geri kalmış bir millet olduğumuz için geçmişimiz de bilmiyoruz. Cahiliye demek hayatı amaçsız yaşamak demek. Doğdum, yaşıyorum, öleceğim, börtübecek olacağım. Hayatın bir amacı yok, bir anlamı yok. Kafana göre takıl, e, savaşma, seviş filan falan. Dolayısıyla e, heva demek cahiliye e, üzere yaşamak demek. Kafana göre takıl. Bak bugün böyle yapılıyor. Ve bunu da şehvetinle yapıyorsun. Her şey iste, arzula. Böyle bir hayat. Her istediğini yap. Kimseyi dinleme, otorite tanıma, anne baba önemli değil. Ondan sonra yok insanın doğası çok önemli değil, insanın anlamı çok önemli değil. E, kafana göre takıl, kimseyi dinleme, protesto ol filan falan. Belirli bir e, Arkasiz yaşamak buna anarşi an arkadan gelir. Yani ilkesiz yaşamak. Arka ilke demek biliyorsunuz. Anarsiz demek ilkesiz yaşamak demek. Politik anlamda bir anarşizm değil burada. Metafizik bir anarşizmden bahsediyorum. İlkesiz yaşa böyle nihai efendim, kendine refer edebileceğimiz anlam ve değerlerimizi devşe edebileceğimiz nihai ilkeleri yok. Bunlar uzlaşımsaldır. Kafana göre takıl. Ve peki böyle takılıyorum ama ölüyorum. ha O zaman ölümsüzlüğü arıyoruz işte. Tule'l-Emet. Ee, ölümsüzlük arayışımız. Hazreti Ali bunu söylüyor bak? Ne zaman söylemiş bunu? Ve devam ediyor. Diyor ki fe inne heva. Çünkü insanın heva hevesine uyması. Yani hayatı amaçsız yaşaması. Düşüncelerinin, görüşlerinin herhangi bir amacı hede e, esas almaması. Yesudu anil hak. Bizi bir tanrıdan. Bak burası dikkat edin, iki gerçeklikten. Üç doğrudan uzaklaştır. Hak kelimesinin üç anlamı var. Bir tanrı. Cenab-ı Hak. İki, gerçeklik tamam. realite 3 doğru realite insanın realiteyle kurduğu ilişkiden elde ettiği bilginin e, niteliğidir. Bu üç şeyin uzaklaştırır diyor. Ve nitekim uzaklaştırıyor gerçeklikten kopuk sanal bir dünya. Onu Tanrı zaten tatile gönderilmiş, emekli edilmiş. E, doğruluk hak getir. Önemli olan doğruluk değil, önemli olan işe yararlılıktır. yararlıktır, faydadır, çıkardır e, gibi. Ve tul el emel Burası da önemli. E, ölümsüzlük arayışı ise e, yünsiyel ahire. Öte dünyayı bize diyor, unutturacak ediyor. diyor. Yani. Şimdi bence Hazreti Ali'nin özeti, e, ta 1200 yıl, 1300 yıl önceden özeti, bugünün durumunu özetliyor. Heva ve hevesine göre davranan, herhangi bir amacı, gayeyi gözetmeyen e, bir insan tipi var ve bu insan tipi ölümsüzlüğü arıyor. E, çok sevdiğim bir e, bilim kurgu yazarının çok güzel bir cümlesi vardır. Diyor ki, e, öte, dünyanın dışında müdrik varlıklar var mı yok mu diye araştırıyoruz. Oralara gitmeye çalışıyoruz. Ya bu dünyada yaşamayı beceremedik. <gülüyor> bu dünyada yaşamayı beceremedik insanlar olarak. Yani şu, şu e, salgın dolayısıyla evlerimize kapandık. Sadece İstanbul'un havası yüzde otuz. Değişim kimse, gösterdi. Hani, evet. hani, ya bütün dünya ölçinine baktığınızda inanılmaz bir e, düzenleme var. Bu dünya ya da yaşamayı beceremeyen insanlar olarak başka dünyaları araştırıyoruz. Canlı var mı, yaşam var mı diye bakıyoruz. E, dolayısıyla yap, yapmamız gereken şey e, mes esas meselelerin esaslarına, e, zeminine giderek, temeline giderek e, düşünecek zihinler yetiştirmemiz lazım. E, bunlara kafa yormamız gerekiyor. Ufak tefek işler, e, bunlarla muhakkak uğraşanlar uğraşsın ama e, şeyin ben yine verdiğim güzel bir örnek vardır. Bakın İslam hukukunda, fıkıhta biliyorsunuz büyü, e, gizli ilimler bu bunlar biraz da safsada, püsü de sahip yani sözde bilimler yasaktır evet. bir de yani vakit kaybı olduğu için yasaktır ama e, bir kasabada, Müslüman ahaliye ya da insanlara illa Müslüman olması gerekmiyor. Ahaliye, orada yaşayan insanlara zarar gelmemesi için en azından iki fakihin, iki alimin bu bilimlerde dehre sahibi olması, uzman olması talep edilir. Niye? Çünkü kötülük her zaman var. Yani iblis iş başında biri çıkar, orada o insanlara kötülük yapabilir. Dolayısıyla bilmesi gerekiyor. Bakın haram olan bir bilimi bile toplumu korumak için. Öğrenmemiz gerekirken biz hakikaten bilmemiz gereken konularla da ilgilenmiyoruz. Dolayısıyla bunları yani kanseri sevmeyebilirsiniz ama kanserden korumak için kanseri bilmeniz gerekiyor. Hı -hı. Ee, bu meselelere mesai sarf etmemiz gerekiyor. Ee, i̇şin aslına astarına nüfuz etmemiz e, gerekiyor ki e, bu, çünkü bunları topla tüfekle efendim e, başka enstrümanlar kullanarak engelleyemezsiniz. Bir anlatıyı, bir hikayeyi ancak başka bir hikayeye bastırır. Bir masalı ancak başka bir ma masal yener. Bakın arkadaşlar, e, yıllar önce Kaz gittiğim zaman orada en tepede bir e, e, nedir sarı kız yatırı var biliyorsunuz. Sarı kelimesi e, derviş demektir. Çünkü Başak olgunlaştığında sarılanda derviş olur. Türkçe'de sarı saltuk, derviş saltuk yani ermiş demek aslında tamam mı? Şimdi niçin Kaz tepesine Sarı Kız yatırı var? Orada Alevi kardeşlerimiz e, yılda bir Ağustos ayında da güzel bir tören de yaparlar. Ben o törene de katıldım. Niçin e, Anadolu'ya gelen Türkler, e, henüz daha tabii yüksek İslam kültürüyle tanışmamız Türkler, oraya niye Sarı Kız yatırını koyuyorlar? Çünkü o da Yunan Panteonlarının Zeus'un, Yunan tanrılarının olduğu bir dağ. Kutsal bir dağ. Onu siz ancak başka bir kutsalla yenebilirsiniz. Ee, Sarı Derviş İslam'ı temsil ediyor. Kız da Türk mitolojisinde kız kelimesi çok önemli biliyorsunuz Türk yaratılış destanında. İkisini birleştirip oraya yatırı koymuş. Şimdi benim kastettiğim şu. Bir şey mukabiliyle misliyle ikameyle bilgi bilgiyle küfrederek, lanetleyerek olmaz. Lanet bilgi üretmez çünkü. Her şey misliyle e, mukabele bulun her şey misliyle mukavede evet. bulunur dolayısıyla bilgi bilgiyle bilim bilimle sanat sanatla edebiyat edebiyatla ikame edilebilir o bu, bu konularda bizim ciddi üretimler yapmamız gerekiyor aksi takdirde bağırırız ağlarız mağduriyete yatarız ondan sonra kimse şunu açık ve net bir şekilde söyleyerek tamamlayayım sahne hocama vereyim sorular faslına geçelim. Çünkü ben hazırladığım metni konuşmuyorum şu an. Bunu söyleyeyim yani. Ben çok <gülüyor> metin hazırlamıştım. Ee, arkadaşlar hiç kimse Tanrı ile fazla bir problem yok. Onu size söyleyeyim. Yani Tanrı bir kuantum bilgici sayarcısı, bir üstün zeka, evrenin bilinci gibi kavramlarla tefsir edilebilir. Mesela kimsenin şeyden de rahatsız olduğu yok. Tanrı kavramından rahatsız olduğu yok. Bugün günümüzde ateist teoloji diye teolojiler var. Yani dinin kavramları insanlığın için, insanlık için, kültür için anlamlıdır. Yani siz şimdi biliyorsunuz din tarihte icat edilmiş en parasız, en masrafsız terbiye sistemidir. Sizin polisle, askerle yapamayacağınızı dinle yapıyorsunuz. Bakın yardım topluyoruz. Allah rızası için diyorsunuz insanlar yardım ediyorlar. Ha. Dolayısıyla e, dinin bu tarafını kullanmak pragmatist açıdan, Özellikle Anglo Amerikan felsefesinin tercih ettiği bir şeydir. Yani dini kavramlar, dini kavramlar gerçekliklerine inanmadığınız müddetçe meneyin olması kültürel olarak insan psikolojisine geliyorsa bir sakıncası yok. Bakın buna ilişkin teoriler, teoriler geliştiriyorlar. Şimdi mesele dinle alakalıdır. Özellikle de İbrahim'i dinlerle alakalıdır. Ve özellikle de bu İbrahim'i dinler arasında henüz vahyi tarihsel kabul etmemiş. Bunda direnen Müslümanlarla alakalıdır. Hristiyanlık bir nebze, Yahudilik bir nebze e, kamusal ölçekte dinin tarihsel olduğunu kabul ediyor. Orada bir sıkıntı yaşamıyorlar ki. Yani bireysel olarak değil, kamusal anlamda söylüyorum. İslam ise buna direniyor. Yani İslam e, vahyin esas itibarıyla ilahi menşeli olduğunu Dolayısıyla dini emir ve nehilin ilke düzeyinde, çünkü yorum açık çünkü ulema bunu iştihadıyla yorumlayabilir, ilke düzeyinde tarihsel değil. Bu tabii insanın hem bireysel olarak hem kamusal olarak hem politik olarak belirleyiciliğini canlı tuttuğu için İslam sıkıntı yaşatıyor şu anda. Şimdi mesele şudur, mesele Mezopotamyalar'ın minattan önce 3000'de sorduğu sorudur. Mesele İonyalıların Minattan önce 600'da sorduğu sorudur. Mesele e, Müslümanların Basra ve Kufe'de ve Bağdat'ta soru, sorduğu sorusudur. İnsanlığımızı, ki bu toplumsallıktır, nasıl idame ettireceğiz? Neye dayandıracağız bunu? Bilgiye dayandıracağız. Peki bilgiye, ne tür bir bilgiye dayandıracağız? Anlatabiliyor muyum? Bakın, e, İslam'ın en büyük iki düşmanı sofizm. Yani hiçbir gerçeklik yoktur, her şey e, hikayedir. Ya da mislizm dediğimiz her şey kafasına göre takılsın, basitleştirerek söylüyorum. Akıl e, kelimesinin Basra Kufe'de, Abdullah bin Mesut Hazreti Ömer Hazreti Ali e, gibi e, önemli sahabelerin kullandığı anlamda akıl sır kelimesinin zıddı olarak kullanılmıştır. Yani biz bir toplum kurmak istiyorsak bir hukuk Üzerine kurulmalı. Fıkıh budur. İslam medeniyeti. Onun için bir fıkıh medeniyeti. Ve bu fıkıh medeniyeti de istidlali yani çıkarımsal dediğimiz e, gösterilebilir, denetlenebilir akıl yürütmelerle mümkündür. Usulü fıkıh niye kuruyor Müslümanlar ta Basra ve Kufe'de? Niye usulü tefsir kuruyorlar? Niye önce bizde usul kurulur? Çünkü yapıp ettiklerimiz, düşündüklerimizin nasıl olduğunu e, insanlara sunuyoruz. Bu denetlemeye açıktır. Eleştiri açık olsun diye. Yoksa... Ee, rüyamda gördüm. Şehin bana söyledi. Kafama öyle esti diye değil. Dolayısıyla bugün de aynı meseledir. Ee, aynı sorunla karşı karşıyayız. Nasıl bir toplum kurulacak? ki Toplum insan demektir. Ve bunu ne tür bir bilgiye istinaden e, kuracağız? Yapacağız. Evet. Şimdi Müslümanların klasik gelenekten gelen o Sufizm ve Müslümanlarla karşı üçüncü bugün rakibi tarihselciliktir. Çünkü tarihselcilik demek aynı hayatının iptal edildiği insana tarihte bir anlam devşirme bulma ameliyesidir. Alman romantizmi, Hegelcilik dediğimiz felsefe bunun için e, yani çünkü öldükten sonra bir şey yok. Börtübecek olacağız. Öyleyse yeryüzünde insana bunalıma girmeden intihar etmeden bir yaşama ağı oluşturmamız lazım. Bu da o ulusun, o milletin toprakla girdiği şey tarih değil, tarihçiliği kastediyorum. Ve bu tarihçilik de bugün bizim e, mücadele etmemiz gereken ya da e, fikir geliştirmemiz gereken bir sorun olarak karşımızda duruyor. Neticede, e, neticede bizim işimiz tabii başarı kazanmak değil her zaman söylediğim bir şey. Bizim işimiz vazifemizi yapmaktır. Başarı odaklı çalışmak insanları ahlaksız kılar. Biz kendimizi tanınıya nikam edemeyiz. Biz vazifemizi yapmak zorundayız. Vazifemiz sadece kendimiz için değil. Müslüman sadece kendinden ya da ailesinden ya da kendi milletinden sorumlu değildir. Müslüman sadece dünyadan da sorumlu değildir. Müslüman tüm kainattan sorumludur. Evet, dünya bile değil tüm kainat. Evet, tabii ki. Evet. cenab Hakk'ın yarattığı, cenab Hakk'a eden her şey alem diyoruz. Tüm alemden sorumluyuz. Ama böyle miyiz? Bunun bilincinde miyiz? O ayrı bir konu. Tüm düşüncelerimizi, tüm fikriyatımızı bu çerçevede inşa etmek zorundayız diye düşünüyorum. Ben burada tamamlayayım. 40 dakika oldu çünkü. Evet, hocam sizi e, o kadar çok e, saatlerce dinlemek istiyoruz ki e, ben olayım. haddimi aşmadan aslında özetleyecek olursam e, kendi istifademden mülhem. E, kavramları da çok boğmak istemiyorum e, daha önce de belirttiğiniz gibi ama e, şöyle anladım hocam, e, Tanrı'yı reddeden hümanizmden yola çıkan, bu e, Sen, proje çabaları diyelim e, sonrasında insanı da reddeden transhümanizmle yoluna devam ediyor oldu devam evet, evet. ediyor ve hatta bu pandemi sürecinde de e, tanrısız bir anlama ya da anlamlandırmaya e, adeta evet. e, tamam. yol açtı. Evet. Yalnız ve, buradaki tanrıdan kastettiğim e, vahiy vahiy dinlerinin tanrısı. Evet. Yoksa tanrıyı kozmik bir güç bir panteist, bir tanrı anlayışı, tanrı bir evrenin bilinci gibi yorumlayabilirler. Burada problem, emreden neyeden, peygamber gönderen insanların içine burnunu sokan bir tanrıya karşılar. Anladın <gülüyor> mı? <muyum? gülüyor> evet. evet. Bizim de orada söyle Şimdi bakın, son yazdığım yazıda da belirttim. Belacı gerek yok, hepimiz öleceğiz. Hepimiz <gülüyor> Şimdi Maverdi'nin Evet. edeb bu Dünya ve Dinde yaptığı taksim çok önemli. Bizim bu taksimi güncellememiz gerekiyor. Bu taksimin beş bölümden oluşuyor kitap biliyorsunuz. Birinci bölümü akıldır. Bakın Müslümanlar aklı çok küçümsüyorlar. Çünkü aklı tek anlamda kabul ediyorlar, rasyonel akıl. Aklın bin sürü anlamı var. Rasyonelite istediler bunun bir türüdür. Aklı birinci bölüm olarak inceliyor ve inanılmaz atıflar var orada. Hem Ayeti kelimelere, hem hadis-i şeriflere hem asabın uygulamalarına hem de e, İslam tarih tecrübesindeki büyük alimlerin söylediklerine. İkincisi ilimdir, bilgidir. Bilimsel bilgi bilginin bir türüdür. Bilgi çok çeşitlidir. Edebiyatta bir bilgidir, sanatta bir bilgidir, matematikte bir bilgidir filan. Bilgiyi ihmal ediyoruz. Bu ikisinden sonra din gelir. Çünkü akıl yoksa, bilgi yoksa din olmaz. Çok enteresan bir şey söyler orada Maverdi. Taptığın emir ve nehyine ittiba ettiğin varlığı bilmeden ona inanman saçmadır der. Çünkü biz Hristiyan değiliz kardeşim. Biz Müslümanız. Müslüman bilmeden, bilgiye dönüştürmeden hiçbir şeyle muhatap olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ee, üçüncüsü dindir. Bunlara otur. Dördüncüsü dünyadır. Çünkü din olmadan siz dünyanızı da kuramazsınız. Belli bir anlam değer dünyası Üzerine kurulur çünkü dünya. Buradaki dünya eser fiziksel anlamda değil. Tüm toplumsal, sosyal, organizasyon olarak düşünebilirsiniz. Fakat son bölüm çok ilginç. Kendilik idraki diyor. edeb nefs. Yani bir insanın kendisi hakkında bir kanaati olması lazım. Men arafa nefse Şimdi bunlar daha ağır ifadeler var. Yani men arafa nefse o, fakat bu fakat arafa Rabbim'in Ama... Biz biliyoruz ki hem felsefe kitaplarımızda hem kelam kitaplarımızda hem tasov kitaplarımızda şu cümle hep kullanılır. E, varlığın bilgisi insanın kendisinin bilmesinin bir uzantısıdır. Çünkü ben kendimi bilmesem seni bilemem, dışarıya çıkamam. E, kendimi bilmem, Tanrı'yı bilmem, kendimi bilmem öte dünya bilinci. Yani insanın kendilik idraki, kendilik bilgisi, kend, nefsinin edebi, buradaki edebi de Şöyle anlamayın bakın burada edep kelimesi o geri bir şey söyleyeyim. Edep şu demek değil, oturup kalkmak demek değil. Klasik literatürümüzde edep şudur. Bir insanın yaptığı işteki asgari bilgiye sahip olması demektir edep. Yani siz tarihçi söveriyinseniz ya da eleştiriciyseniz ya da matematik öğretmenisiniz. O mesleğinizle alakalı asgari onu idame ettirmek, onu sürdürebilmek için bilmeniz gereken şey edep diyoruz. Bu daha sonra şeye dönüşüyor. Hatta edep çok entesandır. E, İbnül Mukaffa'da edep matematik bilimleri için kullanılır. Edep bilimleri. Niçin? Çünkü zihni terbiye eder. Matematik sizi e, daha üst bilgiyi hazırlar. Onun için da edep denir. Bizim kendimiz hakkında bir idrakimiz olursa aklımızın, bilgimizin, bunların üzerine kurulu dinimizin ve dünyamızın da edebi olur. Şimdi Dünyevi işlere ilişkin bilgimiz yoksa, uh, e, dini işlere ilişkin bilgimiz yoksa, asgari bilgilerimiz, onların azam ise alimdir, uzmandır. E, bu işi yürütemeyiz. Yani aklımızı ve bilgimizi kullanmadan ne dünyamızı ne dinimizi e, e, kurtaramayız. Ve artı kendilik idrakimiz yoksa, kişinin kendisi hakkında bir kanaati yoksa bunların değerlerinin hiçbir, hiçbiri de olmaz. Yani bir insan, öyle diyeceğim, börtübe olacağım. E, keyfine bak, efendim e, eğlen derse işte ortaya bu durum çıkarsın. Öyle sporlar yapıyorlar ki bu sporların e, insanların zihinsel, fiziksel gelişimine hiçbir katkısı yok. E, dünyada bir tarafıyla e, bilmem kaç milyon çocuk açlıktan ölüyor. Öbür tarafta inanılmaz eğlence, inanılmaz farklı bir e, spor türleri filan geliştiriyorlar. Sonra da diyorlar ki efendim e, insan hakları adalet. Bakın son cümleyi şunu söyleyeyim. Adalet kelimesini yeniden tanımlamak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimede geçen düvle kelimesi devlet kelimesi de oradan gelir. Dönüp dolaşan demek biliyorsunuz. E, ayeti kerime son derece açıktır. Bir toplumda üretilen artı değer bilgide dini ilimlerde, akli ilimlerde, sanatta e, siyasette, ticarette, iktisatta üretilen artı değeri belirli öbeklerin, belirli grupların eline vermemek. Adalet budur. Yoksa adalet, e, ben Salih hocayla ile bir konuda anlaşmazlığa düştüm. Mahkemeye gittim, kadı şahitleri dinledi, dedi ki Salih Hoca haklıdır. Adalet bu değil, o hak o. Adalet çok daha geniş bir şey. İtidal, denge durumu toplumun denge durumu içerisinde e, olabilmesi için, adalet adil olabilmesi için e, Üretilen artı değerin kamusallaştırılması, paylaştırılması lazım. Refahın yaygınlaştırılması lazım. Ha, dine niye aykırılar biliyor musunuz? Bu adalet anlayışını kabul etmedikleri için işte. Çünkü İslam tam da bunu istiyor. Ha şunu söyleyeyim. Lafsen bizim Müslümanlığımızın da onlardan bir farkı yok. Onu söyleyeyim yani. Açık, net söyleyeyim. Bunların bedelini ödemeye hazır olmamız lazım. Yani öyle İslam basit anlamıyla bir ritüel değil. İslam bir pazar dinidir. İslam bir cadde dinidir. İslam bir şehir dinidir, İslam bir devlet dinidir, İslam adalettir ya. Yani bunu biz bunun hem kendi bireysel ölçeğimizde hem toplumsal ölçeği, insanlık ölçeğinde düşünmezsek olmaz. Şimdi böyle bir adalet var mı? Böyle bir adalet görüyor musunuz? Ee, özel istasyonları olan, özel haberleşme araçları olan, günlük kazancı 100 milyon bilinen dolar olan insanlığın olduğu bir yerde helal haram da olmaz, adalet de olmaz. Yani kapitalizmde e, dini değerler, hangi din olursa olsun dini değerlerin, o klasik anlamdaki dini değerlerin hiçbirinin e, mefhum cihetinden yeri yoktur. Lafzen vardır onların hepsi. Onu söyleyeyim. Yani evet dikkat ediyoruz bireysel olarak ama e, o işin hikaye tarafıdır. Onu söyleyeyim. Yani evet. hocam, de, deyim yerindeyse kapitalizmin, hani sizin çok güzel bir sözünüz var. Kapitalizm okutarak cahilliği, çalıştırarak fakirliği, medeniyet diyerek barbarlığı, barış diyerek ölümü artırmaktadır. Evet öyle yaptı. Evet. Hep öyle yaptı. Yani düşünün 1870'lerde İngiltere'de çocuklar, yanlış hatırlamıyorsam 15 saat bile çalışıyorlar, kadınlar bilmem ne kadar çalışıyor. Biri tatil kavramını ortaya atınca e, İngiliz e, zenginler diyorlar ki tatil zenginlerin hakkıdır. E, bu bu zavallıların hakkı değil. Bakın çalışanlar da İngiliz. Yani şöyle düşünmeyelim. Efendim bunlar etnik, ırk ayrımı falan yapıyor. Değil. Kapitalizmin dini, imanı, ırkı falan olmaz. E, hangi milletten, hangi dinden olursa o kapitalizm tek bir millettir. E, ayrı bir dindir. Yani biz dini doğumdan ölüme insanın yaşama kuralları olarak her şey dindir. Yani dinsiz bir insan yok. İlla din, İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm filan değil. Kapitalizm bir dindir bu açıdan. Ve bunun uzantıları. Bu acımaz. Yani ben bunu örnek olarak veririm. Amerika'da, işte Kanada'dayken, Amerika'da bir toplantıya giderken bir benzin istasyonunda durduk. Böyle bir esmiriyle dedim ki su isteyelim şunlardan ama para vermeyelim. Allah razı olsun diyelim. Hani bizim Anadolu'da yaptığımız gibi. Bana dediler ki kapitalizmde Allah razı olsun işe yaramaz. Para vereceksin. <gülüyor> <gülüyor> ya bu mesele böyledir. E, ve tutarlıysanız eğer kendi ilkelerinizle ve fikirlerinizle tutarlıysanız tutarlıysanız bu yanlış da değil. Ya, ayık bir şey değil yani. Güçlü olan ayakta kalacak. E, yapı Şeyin yapısı bunu gerektiriyor güçlü kültürler ayakta kalacak. Plan evet. işi uzatabilirsin. Evet. E, hocam e, yani biz sizi dinlemeye devam etmek istiyoruz. E, dinleyicilerimiz de süreçlerim yok. yok. Yani, varsa sorular e, benim vaktim müsait buyursun. Sorular var. Bir e, Soru arkadaşımız tabii yani. şunu soruyor. Diyor ki hocam milli eğitim anlayışımız araç sağlık üzerine kurulmayınca siyasi ideolojik kimselerin ekseriyeti altında bozuk anlamsallık küreleri ortaya çıkıyor. Arada kalmışlığa nasıl bir öneri getirirsiniz? Şimdi bakın bir milletin eğitim, öğretim sistemi tabii ki o milletin siyasetinin kontrolü altında olacaktır. Yani Amerika'daki eğitim, Amerikan siyasetinin kontrol altında değil mi? Mesele, bizdeki mesele şu. Bizim siyasetimiz ne? Biz siyasette bir karar verelim. Yani benim öyle bir yazım var. Siyaset bir milletin varlık duyuşudur. Bizim varlık duyuşumuz ne? Tabii ki siyasetin, yani siyasetin altında olmayan ne olabilir? Siyaset tek başına bir yapı değil ki yani e, belirli bir şeyi uygulamayı eleştirirken o kavramın kendisine e, eleştiri götürmemek lazım. Elbette bir devlet o devletin içerisinde olup bitenleri yönlendirir, müdahil olur, e, fikir alır. Önemli olan bu yapıların ne kadar o milletin tarihi tecrübesine ait olup olmadığıdır. Bizim sorunumuz e, kurumlarla değil. Bizim sorunumuz bu kurumların... Bu toprakların tarihsel tecrübesiyle ilişkisi üzerinedir. Yani Türkiye başarısız bir devlet değil. Türkiye'nin 3. Selim'den itibaren hatta bana sorarsanız Fazıl Ahmet Paşa'nın 1661'de sarayında yaptığı dünyada neler oluyor toplasın, toplantısından itibaren takip ettiği güzergah çok verimli bir güzergahtır. Büyük yanlışlara rağmen e, bizim şu andaki seviyemiz bu gelişmelere borçlu. Ama burada problem şu. E, biz şunu ya da bunu yaparken insanlığın ortak bilgi tecrübesinin istifade etmenin yanında kendi tarsel tecrübemizi ne kadar istihdam ediyoruz? Budur. Eğer bir eğitim öğretim hayatımıza kendi tarsel tecrübemizi entegre ettiğimiz zaman bu dediğimiz problemler ortaya çıkmaz. Bir Müslüman olarak sen çocuğunun eğitiminin bu tarihi topra bu toprakların tecrübesiyle ilişkilendirmesini istiyorsun, değil mi? Ona karşı çıkıyorsun. Yani öyle insan yetiştiriyorsun ki. Bak ben bunu her zaman her yerde söylüyorum. Türkiye'de şu anda iki ayrı millet var. Evet. Etnik olarak değil, anlam ve değer olarak iki ayrı millet var. Bu iyi bir şey değil. Ben bir entelektüel olarak, entelektüel olmaya çalışan bir olarak bundan rahatsızım. Çünkü onlar da benim insanım. Ee, bizim müştereklerimizi çoğaltmamız lazım. Bu müşterekleri çoğalttığımız zaman bu arkadaşımızın sorduğu bu sorularda e, ortadan kalkacaktır zaten. Çünkü Türkiye'de bir grup geliyor. Eğitimi kendisi, diğeri kendisi bize ideolojileştirmeye çalışıyor gibi. gibi. Aslında e, dediğim gibi tüm kurumlarımızı, tarihsel yürüyüşümüzü, tarihsel tecrübemizi istinaden yaparsak, ona dayandırıp yaparsak bu sorunlar kendinden çözülür. Aslında hocam yine sizin yazılarınızdan hatırladığım kadarıyla evvelki yazılardan. Aslında bizim neyi, nasıl, niçin yaptığını bilen zihinlere ihtiyacımız var evet, değil mi? Evet, evet, evet. Evet. Ee, bir başka soru. Ee, karantina günlerinden sonra e, önceki hayatımıza kıyasla çok ciddi değişiklikler olur mu? E, nasıl bir dünya bizi bekliyor? Bizim Müslümanca bu dünyaya bakışımız nasıl olmalı? Ben onu yazdım. Hiçbir şey olmaz. Evet. Mübareğe <gülüyor> gerek yok. Evet konuştuklar. Şimdi, bu, şimdi biz bakın biz bu olup bitenlerinde aktör olmadığımız için <gülüyor> faktör bile değiliz aktör olmadığımız için trafik işaretlerinin nereye gittiğini anlayamıyoruz. Gayet doğal. Çünkü bu kültürü biz üretmiyoruz. Biz tüketicisiyiz. Fail değiliz. Tabii fail değiliz yani. Aktör değiliz burada. E, ondan sonra e, nedir? O sinemadaki figüran rolündeyiz yani. Bize şunu yap diyorlar. Yapıyoruz. Bütünü bilmiyoruz. Bütünü göremiyoruz. Dolayısıyla bu bütüne baktığımız zaman öyle büyük değişiklik olacak, şu olacak, bu olacak bunları beklemeyin. İş hemen düzeltilir otur şeyler. Burada önemli olan Başlamış bir sürecin bu olup bitenleri kullanarak daha da hızlandırılacağı ve bundan bir meşruiyet değiştireceğidir. Yani e, şu andaki olup bitenler e, insanın zayıf tarafından kaynaklanıyor. Bu zayıf tarafının bir şekilde hızlı bir şekilde e, dönüştürülmesi, insanın makineleştirilmesi. ondan sonra bu tabii sabahtan akşam olacak bir iş değil ama... Yani ee, internete girerseniz ya da bu konulardaki kitaplara bakarsanız bunlar zaten 1960'tan itibaren başladıklarını, 80'den itibaren çok ciddi bir mesai fark ettiklerini göreceksiniz. Öyle mübala edildiği gibi yok şu olacak, yok bu olacak onlar çok fazla büyük bir değişiklik olmaz. Çünkü olayın kendisi zannedildiği kadar büyük bir şey değil. Öyle komplo filan değil. <gülüyor> Hayır kesinlikle komplo filan. Komplo dediğim gibi yani biz dışarıdan olduğumuz için bize her şey evet. komplo geliyor. Hatta benim verdiğim bir örnek var. Yani Bizanslılar herhalde Arapların Hazreti Peygamber ve sonrasında yaptıklarını bir komplo olarak yorumlayabilirler. Çünkü ne olup bittiğini anlayamıyorlar. Evet. Ya da biz Moğolların yapıp ettiğini bir komplo olarak yorumlayabiliriz. Komplo filan yok. Tamamen doğal süreçlerde gelişiyor. Her şey. evet. Ama bu doğa süreçlerin neye gittiğini o doğa süreçleri üretenler Doğal olarak üretenler görüyorlar. Biz göremiyoruz yani. Çünkü hikaye bizim değil. Hikayeyi onlar yazıyorlar ve o hikaye doğa sürecinde işleniyor. Senaryo onların yani. Ama bu bir komple falan değil. Yok canım öyle bir şey. Ne komplosu? Evet. Ee, Talip Kızılkaya'nın bir sorusu var hocam. Ee, Müslümanın ötekiyle olan deli nasıl olmalıdır diye soruyor. Bu öteki böyle mutlak bir öteki değil. Şimdi arkadaşlar İslam'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi yine kaybettiğimiz özelliklerinde çoğulcu bir epistemolojiye sahip olmasıdır. Yani biz itikattaki tevhidi her şeye e, aktarıyoruz. Yani bulunduğumuz coğrafyaya göre, o insanların kültürlerine göre öteki diye bir şey yok zaten. Yani. İnsan var. Şimdi tabii çok ağır şeylere girmek istemiyorum ama bu İslamcılık bizim zihnimizi... E, çünkü İslamcılık özellikle 1900... 78 İran devriminden sonra bir iktidar ideolojisine dönüştü ve her iktidar ideolojisi gibi vicdansız, ahlaksız ve insafsız bir hal aldı. Öteki kelimesi bizim bir kelimemiz olamaz. Yani ne demek öteki? Şimdi bakın e, sokakta bir yerde bir insan gördüğünüz ama yanına yaklaştınız. Baktınız ki inanılmaz alkol kokuyor. Bakın bugünkü Müslüman hemen bırakıp gider. Canın cehennemi öl git der. Böyle yaparız. Çünkü böyle yetiştik. Halbuki bir Müslüman için orada yatan kişinin iç, sarhoş olması, efendim şuradan buradan olması önemli değil, insan olması önemlidir ya. Alacaksın onu, hastaneye götüreceksin. Bizim atalarımız böyle yapıyordu çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani biz insanları ötekileştirerek başkalaştıracak şey, işte, öteki John Paul Satre'nin icat ettiği bir kavramdır. Ve onun devamı var. Öteki cehennemdir diyor. Bizim için öteki diye bir şey yok, cehennem diye bir şey yok. İnsan hepsi. Dolayısıyla bizim bu e, özellikle Anadolu'da, Konya'da kurduğumuz bu e, İslam anlayışını yeniden idrak etmemiz lazım. Biz arkadaşlar din bir ideoloji değildir. Din bir hayat görüşüdür, bir yaşama biçimidir. Ve siz bunu yaşadığınız zaman bakın e, İbni Haldun bunu çok güzel vurguladı ama ulemamızın çoğu bunu söyler alimlerimizin çoğu. Kur'an-ı Kerim'deki emir ve nehiler biliyorsunuz mantıkta inşai önermedir. Yani haber vermezler bir şeyden. Yani namaz kıl dediğimizde bir şeyden haber vermiyorlar. Ama ağaç yeşildir dediğinizde ağacın yeşil olduğunu haber verir. i̇nşa önermelerin doğrulanması ve yanlışlanması onların ona katılmakla mümkündür Yani Cenab-ı Hak bize domuz eti yemek diyorsa yemediğimiz zaman onu doğruluyoruz. Bakın bu Müslümanlara verilmiş insanlara verilmiş Cenab-ı Hak tarafından büyük bir lütuftur. Cenab-ı dininin Olumlanması ya da olumsuzlanması bizim ona tabi olup olmamamızla alakalı. Bu büyük bir lütuf. Dolayısıyla biz biz e, dinin emir ve nehilerini e, elbette yorumlar eşliğinde yaşadığımız zamanın e, ruhuna uygun olarak ilkelerden taviz vermeksizin uygulayacağız. Ve bunu uyguladığımız zaman bir ideoloji olmaktan bunu kurtarırız. Din bir ideoloji değildir. Biz bunu maalesef. Çok çeşitli nedenlerle bunun psikolojik nedenleri var, haklı nedenleri var ama bunu aşmamız gerekiyor. E, dolayısıyla bizim için öteki yoktur. Yani bakın arkadaşlar Çin'deki insan da bizim insanımızdır. Yani biz şimdi Türkiye'de şöyle bir grup var bakın. Biri kafir olsa da biz bayram yapsak, Aa falanca da kafir oldu. O ne güzel rahat. Halbuki e, içinin yanması gerekirken e, insanları... E, kazanman gerekirken böyle bu ideolojik bakıştır işte. Ya bu kümes teorisidir bu, bu çöplük teorisidir yani biz İslam bir çöplük değildir, İslam bir kümes değildir. İslam herkesin içine girebileceği bir ocaktır. Bu anlatıyı geliştirmemiz lazım. E, Afrika'daki sorun da benim sorunumdur. E, Latin Amerika'daki sorun da benim sorunumdur. Bir insanın bakın İslam hukuku bize biliyorsunuz e, beş şeyi korumayı teklif eder yani siz Müslüman olduğunuz zaman. Emin ve neyle uygulanırsa beş şeyinizi koruma garanti edilir. Bir, aklınız korunacak. Şey, canınız, çünkü önce beden korunur. Sonra aklınız, sonra nesliniz. Değil mi? Biliyorsunuz bunu. Ee, şeyde de bunu öğretiler biz çünkü. <gülüyor> ee, dördüncüsü malınız. Bu kapitalist mal değil tabii. Ama beşincisi çok önemli. Din, dini koruyacak. Yani başkasının bir inancını da korumak altını alacaksınız. E bunun tarihî uygulamasını görüyoruz arkadaşlar. Özellikle Osmanlı'da bunu çok iyi görüyoruz. Biz başkalarının eee tanrısı rolüne oynamamız lazım. Hiçbir insanı, yeryüzündeki hiçbir varlığı bir cenab daha çok sevemeyiz. E, o adam ki, yani eğer akil bali olan insan ne diyor Turgut Cansever Hocam rahmetli? Tebliğ nedir? İyi, doğruyu, güzeli insanların önüne koyup edeple geri çekilmektir. Ya biz edepsizlik yapıyoruz insanlara karşı. Anladılar muyum? Biz iyi müslüman olmak zorundayız. Başkalarını iyi müslüman yapmak zorunda değiliz. Biz iyi müslüman olursak zaten etrafımızı aydınlatırız. Biz iyi müslüman isek müslümanız. Başkalarını biz kendimize dikkat etmek için, başkalarını müslüman yapmaya çalışıyorsak işte İslamcıyız o zaman işte. İdeolojik davranıyoruz demektir yani. Şeye e, nedir onun adı? Harekete birini daha kazandıralım. Ya İslam böyle bir şey değil ya. Yani. Sizin hocam yine bir sözümüz geldi aklıma. İnsan e, başkalarını yok ederek değil, kendi varlığının kalitesini artırarak ancak başarılı olabilir. Bizim, bizim, sıkıntımız, hocam, bizim sıkıntımız, inandığımız değerleri elimizde, dilimizde, ayaklarımızda, yürüyüşümüzde, yaşayışımızda temsil edemiyoruz. E, ne olduğumuzu temsil edemeyiz için başkalarına ne olmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ben o değilim, ben şu değilim. Ya neysen o, ol da bir göreyim seni. <gülüyor> Bir göreyim seni ya. Yani yoksa konuşup duruyoruz. Mesela bu e, diye düşünüyorum. Dediğim gibi benim bu yaptıklarım da bir yorum arkadaşlar. Bu da Türkiye'de çok enteresan bir şey. Hep tek biçimci düşünmeye alıştığımız için bu aydınlanmanın getirdiği bir açmazdır. E, bunları mutlak katı olarak görmeyelim. Bir yorum. Ben bir yorum yapmaya çalışıyorum. Salih Hocam başka bir yorum yapabilir. Başka bir arkadaşımız, hocamız bir yorum yapmaya çalışabilir ve bu yorumlar sosyal gerçekliğe, içinde yaşadığımız tarihsel gerçekliğe karşılık geldiği oranda e, işlevsellik kazanır, uygulanır, bir süre sonra vazgeçilir, başka bir yorum alınır. Yani e, ben kişisel olarak söyleyeyim, Russell'ın meşhur İngiliz sözü: hiçbir fikrim için ölmeye hazır değilim. Yanlış olabilirler. Yanlış için ölülmez yani. İnsan inançları için ölür, fikirler için ölülmez. Bunlar fikir bir şey geliştirmeye çalışıyoruz etrafımızı aynı anlamaya anlamlandırmaya çalışıyoruz öyle düşünün elbette bunu belirli bir birikime belirli bir entelektüel çabaya dayanarak yapıyoruz mesela ben de bir yorum yapıyorum şüphesiz onu demek istiyorum yoksa mutlak efendim gerçekliği buldum hani tamam biz offliyüz Mahfuz'dan okuyoruz direkt tanrıya bağlıyız ama bu kadar da değil yani evet. Hocam birçok soru var. Ee, yine bir tanesi, sorulardan bir tanesi şöyle. Hikmet Kalender soruyor. Batı medeniyetinin bilim ve tekniğini alıp kültür ve ahlakını almamak mümkün mü? Medeniyetlerin metafizik çanakları ile açıklayabilir misiniz? Çok güzel evet. bir soru tabii. Bizim ulaştığımız evet. uğraştığımız konular ve uzun evet. bir konu. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Gerçi tüm sorular güzeldi de evet. bu soru benim alanıma çok daha doğrudan girdiği için söylüyorum. Evet, evet. tabii çok uzun bir konu. Bu mesele öyle basit bir mesele değil. Arkadaşlar şimdi biz İslam tarihi tecrübesini İslam'ın kendisi zannediyoruz. E, bu doğru değil. İslam bir e, hayat görüşü olarak ilkeleri var. Bu ilkelerle gittiği coğrafyalarda kita e, insanlığın ortak hafızasından pay alarak belirli sistemler kuruyorlar. Bunlar çok uzun konular. E, Çin'deki Müslümanların e, diyelim ki Laotizi'nin oradaki büyük e, gazalisi e, Müslümanların gazalisi olarak görülen Laotizi'nin İslam yorumuyla Hindistan'daki ya da Malay dünyasındaki Sinkili'nin yaptığı Afrika'da aynı değil arkadaşlar. Yani böyle tek bir İslam yorumu yok. İslam'ın ilkeleri tektir. Ama İslam dünyasındaki fıkıh okulları, kelam okulları, felsefe okulları, tasavvuf okullarına baktığınız zaman çok çeşitlidir. Dolayısıyla e, sizin insanlığın ortak tecrübesiyle kurduğunuz entegrasyonlar, kurduğunuz sistemler e, gayet doğaldır, çeşitli olacaktır. E, batı dünyasında üretilen şunu alalım, bunu yok etkilenirsiniz. Batı'nın ahlakını almak, e, yani Batı'yı toptan ahlaksız ya da böyle bunlar da doğru değil, bunlar da ideolojik tutumlar arkadaşlar. Yani e, Batı'nın maddiyatı var, bizim maneviyatımız var, bu doğru değil. Batı'nın maneviyatı olmaz olur mu canım? Sanatı nasıl üretsinler maneviyat olmadan? Yani Müziği müzi e, Hafif bir müzik mi yani? Bunlar doğru değil. Bunlar bizim haklı sebeplerle bin yıl mücadele ettiğimiz ve sonra da yenildiğimiz ve dayak ediğimiz, bir kültüre karşı korunma reflekslerimizdir. Bu şuna benziyor. Ben yine bunu bir örnek olarak vereyim. Şöyle caddede gidiyorsunuz arkadaşlar. Karşınızdan biri, karşıdan biri eline sopayla size saldırıp üzerinize giriyor. Fark ediyorsunuz ki kafanıza giydirecek. Ne yaparsınız? Elinizi kaldırıp kafanızı korursunuz. Çünkü kafa önemli. Yani Karadenizler için özellikle önemli. <gülüyor> Şimdi kafamızı, bu tedbirdir. Yani kafamızı koruduk. Şimdi benim dediğim şu, bütün bu refleksler, bütün bu söylemler e, kafamızı korumak için geliştirdiğimiz o andaki reflekslerimizdi. Ama artık kafamızı korumak bırakıp kafamızı kullanmaya geçmemiz lazım. Yani ömür boyu elimizi böyle tutup karşıdakinin sopa vurmasını beklersek oh. elimiz kafamıza gelecek artık. Yani artık kafayı kullanmaya geçmek gerekiyor. Bunu yaparken de e, insanları ötekileştirerek, insanları düşmanlaştırmak değil, Bireysel olarak düşmanlıklarımız olabilir, politik düşmanlıklarımız olabilir o ayrı bir konu ama din kimseyi düşman yapılarak anlatılacak bir iş değildir. Din insanları karşıya konulacak, kılıç tokuşturulacak, anlatılacak bir iş değildir. Kılıç tokuşturulmaz insanlarla, din böyle bir şey değil. Din dahil edilerek, anılarak, örnek olunarak yapılacak bir şeydir. Biz kendi mesela diyelim ki bizim Yunanlarla millet olarak sorunumuz olabilir, Ermenilere millet olarak sorun olabilir, Amerika olabilir bu başka bir şeydir. Politik organizasyonların düşmanlığı elbette ben bir bu ülkenin insanı olarak burada bir tutum alabilirim. Ama din karşısındakini ötekileştirerek, başkalaştırarak, düşman kılarak ilişki olacak bir şey değil. O din değil işte o ideoloji. Benim kastettiğim bu. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bunu biz anladığımız zaman meseleyi çözebiliriz diye düşünüyorum. Bu da bir yorum neticede. Evet. Yani Dolayısıyla arkadaşımın sorusu çok önemli bir soru. Çok isabetli yani, bir soru, evet. Ayrı bir sohbette bunu uzun uzun anlatmak isterim. İnşallah bir kitap hazırlıyoruz o konuda. E, tam da bu metafizik çanak meselesi üzerine o kitap bittiği zaman arkadaşımızla oturup konuşmak istedim gerçekten. Evet, Hikmet Şekil Bey de bizi dinliyorsa sorusunun cevabını kısmen aldı. Hocam derinlemesine daha sonra kendisiyle konuşacak diyelim. Ve Muhammed Toy'un bir sorusu var. Türkiye toplumunun günümüzdeki en büyük problemi nedir? Hocamıza göre bu sorunun çözümü nasıl mümkündür? Bu tek bir sorunumuz yok. Arkadaşlar Şöyle düşünelim, yine i̇bn Haldun'a atıf yaparak e, katmanlı düşünmekte, ondan sonra bir gökdelen gibi düşünelim bunları. E, her olayın, her kavramın katmanları var, katları var ya da iç içe geçmiş küreler gibi düşünelim. E, sorunlar, politik sorunlar olabilir, ekonomik sorunlar olabilir, e, ondan sonra ne bileyim ahlaki sorunlar olabilir, bilim, bilim üretim sorunları olabilir. Pek çok sorunumuz olabilir canım, yani bu ee, karşılaştığınız problemin tabiatıyla alakalıdır. Ama benim kişisel olarak e, en temele koyduğum sorun geleceğe ilişkin e, bizim millet olarak projemiz nedir o konuda bir kafa açıklaması. Yani. Hatta benim yine böyle bir yazım var. Türk milletinin sorunu e, geçmişiyle değil geleceğiyle biz geleceğe yönelik olarak ne tür bir tasavvurumuz var ki geçmişimizde ona göre işsiz edelim. E, çünkü Geleceğe ilişkin bir projemiz olmayınca, bir tasavvurumuz olmayınca geçmişte geçmiş olarak kalıyor, tarihe dönüşmüyor. Çünkü siz geleceğe yönelik olarak bir adım attığınızda, bir eyleme kalkıştığınızda, geçmişinizi e, istihdam ettiğinizde o istihdam ettiğiniz taraf tarihe dönüşür. Yoksa geçmişin hepsini hatırlayamazsınız. Kitaplarda bile kayıtlı değil hepsi yani. Anlatabiliyor muyum? Benim kişisel kanaatim e, bizim millet olarak e, geleceğe ilişkin, tasavvurumuzun ne olduğu konusunda açık seçik bir şeyimiz yok. Bu da bizi, bu da nereden kaynaklanıyor dersen, biz henüz bir millet değiliz. Özellikle 1960'tan sonra uğradığımız yıkım, Amerikanların ya da kapitalist sistemin neoliberal sistemin üzerimize yaptığı operasyonlar bizi millet olmaktan çıkarttı. İki kişi bir araya gelip müzakere edemiyoruz. Evet. Halbuki Mehmet Akif Efendim Abdullah Cevdet yani Necip Fazıl Rahmetli Üstad Nazikmet oturup konuşabiliyorlardı bu ülkenin meseleleri üzerinde. Biz konuşamıyoruz, dikkat edin. Ee, anlamdaş değiliz. Yani dildaşız, vatandaşız ama anlamdaş değiliz. Ee, her zaman yine ifade ettiğim İbn-i meşhur cümlesi, kalpleri müteferir olanların akılları e, birleşmez arkadaşlar. Yani, e, böyle birbirimize saldırıp dururuz. Sadece e, fikri açıdan... İnançlar açısından çok farklı gruplar değil. Aynı inanç öbekleri içerisinde de dile bir bakın Allah aşkına. Yani nasıl bir ötekileştirme, nasıl bir lanetleme dili var görüyorsunuz. Herkes pusuda bekliyor. Biri hata yapsa da kellesini alsak ya da bir cümlesini. Bu, bu insanın tabiatında var tabii. Yani İmam Gazali biliyorsunuz şimdi kitabın adını atarak kıstası müstakim olabilir. Bir kitabı neyse yazıyor. Bir grup Hanefi fakihi. Onda söyleyeyim yani Hanefiler e, yapıyor bunu. Gazali'ye karşı e, bir husumetleri olduğu için e, şeyi nedir? Kitabı istinsa ediyorlar fakat araya kendi sayfalarını koyuyorlar ve Gazali'den bunu okuduklarına dair bir kıraat kaydı alıyorlar. O dönemde yaygın bir adettir. Sonra Sultan Sencer'e gösterip bak senin büyük e, alim dediğin Gazali'nin yazdıklarına baktıyorlar. O iki sayfaya gösterince Sultan Sencer çıldırıyor tabi yani sorumlu adam devlet başkanı. Ve Gazali'yi zincire vurdurtup getirtiyorlar arkadaşlar. Bunu bunu fakirler yapıyor. Kusura bakmayın yani. Evet, bu, bu sadece bizde yok. Bütün tarihte var. Bizim buna dikkat etmemiz lazım. Yani e, gerçekten öte dünya inancımız varsa ve burada hakikaten hesap vereceğimize inanıyorsak inançların fiziksel bir etkilerin olması lazım. Yani kul gibi kulaklı gibi bir konuda İnanılmaz. Yani ben şu haramdır dediğimde bunun bana bir fiziksel etkisi yoksa inancın bir kuvvet uygulamıyorsa o lafsi bir psikolojik bir inanç olur. O psikolojik inançlar da anaksız üretiyorlar biliyorsunuz. Ve Gazali geldik Sultan Sencer'in huzuruna getirdikleri o metin benim değil diyor. Aslı buradadır. Çok özür diliyor ama Sultan Sencer fırçayı yiyor Gazali'den tabii. Şimdi bizim böyle, böyle aynen o çağdaki gibi bekleyenler var. Yani benim kitabına İçine bir cümle şey <gülüyor> koyduk, ya da bir koyduk. Arkadaşlar bu bakın kim olursa olsun kusura bakmayın. Ben e, siyasi, efendim içtimai projesi olan biri değilim. Tek başına düşünmeye çalışan bir kardeşinizim. E, açık konuşuyorum. E, bu kafayla bir şey olmaz. Bu mü mümkün değil. Yani bunlar bunların ben e, burada söylemem edebi müsait değil ama bunlara benim bir tabirim var. Bir ofloca tabiri. E, bu din değil arkadaşlar. Bu ideolojidir. Bu ihtar mücadelesidir. Bu e, toplumsal artı değerden pay kapma kavgasıdır. Ben bunlardan değilim. Yani benim böyle bir derdim yok. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğimin dışında başka bir kimliğim yoktur. E, sadece devletten maaş oluyor. Yani evet. bunu söylemek zorundayım. Yani bu çok ayıp. Yani siz kendi aranızda bu şekilde davranırsanız e, karşı taraftaki insanlar e, sizi seyrediyorlar. Yani ben e, Facebook'ta bir aynı dine, aynı mezzebe aynı meşrebe sahip bir e, grubun kavgasını e, izledim. E, en sonunda baş açık bir hanımefendi 738. yazı olarak hepsini okudum. Maşallah. Şunu yazdı. Aynı dindensiniz, aynı mezheptensiniz, aynı meşreptensiniz. Birbirinize böyle davranıyorsanız kim bilir bana ne yaparsınız. Allah sizin şeytanından korusun. Kusura bakmayın bu doğrudur. Bu doğrudur. Yani kamusal ortamda birbirine acımayan aynı meşrep insana insanların tavrına bakınca insan ürker ve korkar tabi. Bunlar son derece önemli şeyler. Biz dini ideolojiden ideolojileştirmeden süratle kurtarmamız lazım. Evet. Hocam aslında bir nevi cevap vermiş olduk ama ben yine de Leyla Hanım, Leyla Yıldırım'ın sorusunu da e, bu minvalde değerlendirmek istiyorum. Türkiye'de farklı düşüncelerin olması mı sorun olan yoksa Hayır. bu farklıları sorun olarak görmek mi? Tek tip bir Hayır, sosyal... farklı düşüncelerin birbirine davranışları sorun. Evet. Farklı düşünce. Bakın Platon'un çok güzel bir sözü var. Tüm insanlar filozof olsa bazıları daha iyi filozof olur. Bu gayet doğal ya. Yaratılıştan gelen farklılarımız var beklentilerimiz farklı, üzü her şey farklı, tecrübelerimiz farklı. Tabii ki farklı olacak. Biraz önce onu dedim. İslam dünyasında tek bir görüş yok. Ne dini, ne itikadi, ne ilmi. Yani İslam bilimi, İslam matematiği, böyle bir şey yok. Matematikler var. Bugün de bu böyle olacak. Hatta apayrı görüşler her zaman oldu. Bakın Cabir bin Hayyan burada bunlara girmek istemiyorum. Öyle tehlikeli cümleleri var ki Biliyorsunuz şu anda transhumanistlerin kendine örnek aldığı bir isimdir. Onu da söyleyeyim. Evet, evet. Cavir Bin Kimse Cavir Bin ki. Fikri adamın ya. Hanımefendinin Leyla Hanım'ın sorduğu soru yerinde bir soru. Mesele, yöntem, bildiğimiz davranış biçimlerimiz. Yoksa sorunların farklı olması değil. Usul. Tabii keşke farklı olsun herkes edebi adabıyla ve askeri müştereklerimiz olacak tabii yani aynı gemideyiz, aynı bayrağın altında yaşıyoruz, bir devletimiz var. Yani askeri müşterekleri zedelemeyecek, onları yıkmayacak, parçalamayacak şekilde farklı düşünce yoksa zaten oradan korkun orada çürüme başlar. Nizam Ömrük siyasetnamede devlet için bile aynı şeyi söyler. Der ki sakın ola devletin bir dairesine aynı aileden, aynı mezhepten, aynı dinden, aynı kabileden eden insanları koyma diyor. Çünkü bunlar diyor belli bir ritimden ritim kazandıktan sonra çürürler. Bir bir bir gerginlik olsun. Farklı düşüncelerin yarattığı bir gerginlik olsun. ben kesinlikle Türkiye'deki Türk düşüncenin farklı olmasından değil, birbirine saygıların olmamasından rahatsızım. Evet. Anladın Evet. evet. Hocam tarihselcilikten bahsettiniz e, daha önce. Nurullah Bey diyor ki, tarihselcilik demişken Kur'an-ı Kerim'den ulema 54 farzı bulup çıkartmıştır. Kıssalar, ayetler o dönemin sosyolojik yapısına göre inmiştir. Tarihseldir. Görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, şunu önce kabul edelim. Eğer inanıyorsak Tanrı'ya, yani Tanrı'ya inanmak, inandıktan sonra bundan anlam kazanıyor. Kur'an kelimeleri de vahiy olarak kabul edersek herhalde şunu da biliyoruz. Cenab-ı Hak tarihi biliyor değil mi? Yani o dönemdeki süreci de biliyor. Dolayısıyla tarihsel vakalara uygun olarak esbab-ı nüzul dediğimiz ayetler için ya da esbab-ı vrut dediğimiz hadisler için elbette bunu İbn Nefis, meşhur tabib ve muhaddis 1260'ta yazdığı eserinde zaten anlatıyor bunları. Eee vahyin tarihsel olgu olaylara ilişkin olduğunu gayet doğal Kureyş'ten bahsediyor. Efendim şundan bahsediyorum. Önemli olan zaten oradaki tekil olaylar değil, o tekil olayların vazedildiği ilkeleri bulup çıkartmak onu da usul alimleri yapıyor. Siz e, oradaki tekil durumu, sosyolojik durumu, tarihsel durumu kendi tekilliği içerisinde alıp uygularsanız o zaten mümkün değil on. Böyle de olmamış zaten. E, o açıdan bir tarihsellik var tabii ki. Ama o ilkeler bazında e, oradaki küssaların, oradaki e, olguların altında yatan invisible, görünmez evet. ilkeleri alıp e, oralardan hükümler çıkartıyorsunuz. Zaten e, onlar da e, usul alimlerin yaptığı ilkeler. Yani e, kısaca şu vahiy tarihsel değil. Yoksa vahyin taluk ettiği konular tarihseldir. Çünkü insan ya insana geliyor bu vahiy. Tekrar ediyorum vahyin kaynağı bakımından biz tarihsel olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak zaman mekan üstü. Tarihsel değil. Tarihsel ne demek? Zaman mekanla kayıtlı olan. Biz teala diyoruz. Dikkat edin. allah Teala. Hı hı. Ne demek? Bu teala kadar önemli bir kavram daha yoktur. İslam teolojisinde bakın. Aşkın olan demek. Neyi aşkın? Zaman ve mekanı aşkın. Dolayısıyla zaman mekan kayıtlarından münezzeh, mutlak, talak edilmiş, boşanmış, boşandırılmış değil mi? Bu kaynağı bakımından tarihsel değil. Yoksa vahyin hepsi tarihseldir. Çünkü insana talip edilir. İnsanda tarih içinde olan bir varlık. Evet. Anlatabiliyor Yani Zaman mekan içinde olan her şey tarihseldir çünkü. Belirli bir süreç içerisindedir. Belirli bir örüntü içerisindedir. Bunu bunu ben söylemiyorum. Bakın benim çok sevdiğim ve sık atıf bulundu, atıfta bulunduğum Ramazan Efendi, ikinci beyaz dönümünde yaşamış bir kelam aliminin e, şer, e, akaret ne seviydi? Yani haftazanenin şerine yazdığı şerde. Evet. Açıkça söylüyor bunu ya. Yani zamanın e, ahirete kadar nasıl devingen olduğunu, insanlığın nasıl değişeceğini. Yani şuna benziyor bu arkadaşlar. Bakın bir örnek vereyim hani yanlış anlaşılmamak için. i̇bn diyor ki devlet kurmak ilkedir. Ama devletlerin türü o ilkenin tezahürleridir. Yani demokratik olur, totaliter olur, şöyle olur, böyle olur. Siz o tekil devlet ifadelerine takılıp düşünmeyin. Ama devlet kurmak bir ilkedir. İnsan devlet kurar nerede olursa olsun. Ticaret yapmak ya da e, iktisadi bir, ticaret demiyorum ama iktisadi bir teşekkül kurmak insani bir ilkedir. Bir kabilede de bir ticaret vardır. Çok evet. gelişmiş bir durum ama ticareti kapitalist, ticaret olarak liberalist şu olur bu olur falan. Aynı şekilde dinde de ilkeler vardır. İşte devlet kurmak, davranmak şudur budur. Bir de o ilkelerin tekil tezahürleri vardır. Ve İslam tarihinde de bu açıdan birbirine benzeyen... E, yapı bulmak çok zordur. Yani Endülüs'te tecrübe farklı Afrika'da farklıdır. Yani şöyle düşünelim. Süleymaniye'yi herhalde Afrika'da yapamazdın değil mi? Yani mimari bilgi müsaitli, ne ortam müsaitli. E elbette ama orada da bir cami var değil mi? Yani Orta Afrika'da da adam bir cami yapıyor. Önemli olan burada cami yapmak. Ama caminin biçimi, şekli, yapısı o biraz coğrafi şartlarla, tarihsel şartlarla alakalıdır. Dinin ilkeleri her yerde geçerlidir. Çölde de cami yapma ilkesi geçerlidir. Mescit yapma ilkesi geçerlidir. Hiç yapmazsın. Tüm sahra çölünü mescit olarak da benimsersin. Bu da bir ifadedir. Ee, İstanbul'da farklı yaparsın. Çin'de farklı yaparsın. Çin'deki camiler Çin mimarası uygun yapılıyor çünkü. Ee, tek tek camilerin tezahürlerine takılıp kalmamak lazım. Burada ilke cami yapma ya da ibadet, mabet inşa etme ilkesidir diye bakarız olaya. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gayet vazı ifade ettiniz. Çok müstefili olduk yine. Bir diğer soru da aslında birkaç kişiden gelen soruları ortak bir seviyede inşallah zeminde sormak istiyorum. Figüranlıktan aktörlüğe geçiş için gençlere pratikte tavsiyeleriniz nelerdir hocam? İmam Hatip nesline bu minvalde önerileriniz nelerdir? Yok, ben imatik nesne sadece değil, tüm e, nesle idade evet. değil. Ben evet. bu tür ayrımları sevmiyorum evet. e, e, kişisel olarak. Şimdi, e, yani bu çok amiyen olacak ama eşek gibi çalışmak. Çalışacağız. E, yani ben yurt dışına da 4-5 yıl görev yaptım. Nasıl çalışıldığını az çok gördüm. Çalışacağız arkadaşlar, çalışmıyoruz. Bu çalışmayı böyle hayattan zevk almayalım, kapanalım, çalışalım anlamda söylemiyorum. Her insanın yetenekleri, efendim, yönelimleri, ilgileri, imkanları farklıdır şüphesiz. Yani üzerimize düşen işi yapmamız lazım. Hayat bir oyun değil diyoruz ama oyun gibi yaşıyoruz. Hayat ciddi bir iş. Yaşamak ciddi bir şeydir arkadaşlar. Bir Müslüman olarak bizim bunu çok iyi anlamamız. Yaşamak çok ciddi bir şey. Her saniyesinin hakkını vererek yaşamamız lazım. Her saniyesinin. O bilinç durumunu dikkat almamız gerekiyor. Yapılması gereken şey Allah'ın bize verdiği akıl nimetini çok iyi değerlendirip bilgi ve değer üretmeyi becermemiz lazım. Hangi kültür bilgi ve değer üretirse o yön verir. Bizim sık sık gündeme getirdiğimiz hem benim hem genç meslektaşlarımın sık sık gündeme getirdiği bir mesele var. Kur'an-ı Kerim'de geçen Vasat ümmet, ümmetun vasata, bunu Elmalı Hamdi Yazır'ın hak dili, Kur'an dili tefsilinden, işte Ebu Suud Efendi'nin Tefsirinden ya da diğer bazı aliminin tefsilinden okuduğu zaman biz bunu da yanlış anlıyoruz. E, vasat, ümmetin vasata ne? Orta ümmet, orta yani iktidar, etliye sütlüye fazla karışma değil mi? E, halbuki oradaki vasat merkez demektir. Merkezi ümmet olmak ne demek ümmet İmamlıktan geliyor yani önder olmak merkezi merkezde bulunmak yani insanlığın tarihsel yürüyüşünde merkezde olmak ne anlamda merkezde olmak yani şu <gülüyor> iyi nedir doğru nedir güzel nedir soruları sorulduğunda insanların o merkezde olana bakıp bunların yaptığı iyidir. Bunların yaptığı doğrudur ve bunların yaptığı güzeldir diyecek durumda olmak. Ümmet budur. Biz ümmet miyiz ya? Hani Abdülhakim Arvas Hazretleri'ne diyorlar ya, ümmeti Muhammed'e dua etsem bana ümmeti göster ben edeyim. diyor. İşte bunun gibi bizim durumumuz. Biz bu şekilde kendimize bir bakalım bakalım. Biz şu anda iyiyi temsil ediyor muyuz? Doğruyu temsil ediyor muyuz? Güzeli temsil ediyor muyuz? Etmiyorsa konuşma hakkımız yok zaten. İnsan bunu kim temsil ediyorsa ona yönelir. Bu gayet doğal. Dünyadaki Kategoriler bunu gerektiriyor. Kim iyi, güzeli, doğruyu kendinde olmayabilir ama insanlara bunu ikna ediyorsa, kendi hikayesini insanlara dahil edip becerisini gösteriyorsa insanlar o hikayeye katılırlar. Biz kendi hikayemizi iyi, doğruyu ve güzeli içerecek şekilde ifade edebiliyorsak emin olun yani bu lambaya benzer. Lamba hareket etmez ama yandığında etrafını aydınlatır. Siz iyi doğru güzel açısından etrafı aydınlatıyorsanız insanların gözlerisin ışığınızdan kendini alamaz. Evet. Ama e, öyle bir şeyiniz yoksa kusura bakmayın o zaman işte bağırır çağırırsınız. Evet. E, herkesin size komple kurduğunu düşünürsünüz. Ben e, şuna samimiyetle inanıyorum. Elbette kötü vardır. E, i̇blis iş başındadır. Ama biz eğer e, iyiliğimizi, güzelliğimizi, doğruluğumuzu, temsil kabiliyetini gösterebilirsek İnsanları kendi hikayemize dahil etme becerisini, zorlamak değil, dahil etme becerisini gösterebilirsek bu gayet doğaldır. Bakın ben Macaristan'a gittiğimde Gülbaba Tekkesi, biz Macaristan'ı 167 yıllarımızda tuttuk. Ee, 1683'te gitti ya da 1689'da. İskender e, Gülbaba Tekkesi'ni e, Macarlar korudular arkadaşlar. Onun bakımını Macarlar yaptı. Niye? E, onların gönlünü kazandı. Yani... Onlara bir şey verdi bu adam. O kültürde bir yer buldu kendine. Anlatabiliyor muyum? Yani bu biraz böyle bir şeydir. E, bu zorlam din din silah zoruyla ondan sonra zorlamayla olacak bir iş değil. Siz insanları bir yaşama katılmaya, bir yaşama pratiğini birlikte e, sürdürmeye davet ediyorsunuz. Bunun için yapılması gereken şey ilk önce o pratiğin tarafınızdan temsil edilmesi, gösterilmesidir. Siz adilseniz, düzseniz insanlar bunu görür ya. O kadar değil yani insanların hepsi kötü, biz iyiyiz. Bu mantık çok yanlış bir mantık. Yani biz şimdi geçenlerde, geçenlerde derken bu olaylardan önce diyorum Kasım gibi bir hastane hastanedeyim. E, üniversite hastanesi. Sıra bekliyorum orada. Bir yaşlı amca, yani yaş benden biraz büyük, 60'ların üstünde. E, esip gürlüyor. Büyük ihtimalle Karadenizlidir. <gülüyor> Onlar öyle yapar çünkü bizim <gülüyor> emşerilerim ee, şöyle bir cümle kullandı. Ya dedi e, diğer dışarıda böyle mi dedi. Bak biz de şöyle biz de böyle. Ben de kafamı kaldırdım. Dedim ki e, beyefendi dedim, hangi ülkelere gittiniz? Ben hiçbir ülkeye gitmedim dedi. E nereden biliyorsunuz ya Ben oralarda yaşadım yani. Anam ağladı benim acillerde. Bilmiyor muyum? Şimdi bizim biraz durumumuz buna benziyor. Dünyadan haberimiz yok. Ee, gazetelerden televizyonlardan elde ettiğimiz bilgilerle yetiniyoruz. Neler olup bitiyor bilmiyoruz. Bilenleri tabii tenzih ediyorum. Genel ortalama kültürden bahsediyorum. Ama çok konuşuyoruz yani. batıllar şöyle. Batılların ahlakı bu. Ya ben yaşadım arkadaşlar. Yani sizin ahlak dediğiniz ne de bilmiyorum. Yani eğer iş ahlakından bahsediyorsanız kusura bakmayın. Daha ahlaklılar. Yani nedir ahlaktan kastettiğimiz bizim? Ya böyle çok genel e, kullanımlarla insanları mahkum ediyoruz. E, şunu bir bilelim ya hepimiz. Hem buna inanıyoruz ama pratikte bunu. Adem'in çocuklarıysak, Havva'nın çocuklarıysak bu Adem ve hava mefhumunun ne olduğu konusunda bir bilgimiz yok şüphesiz ama e, bunun gereğini yapalım ya. Yani insanları bu kadar yabancılaştırarak, bu kadar ötekileştirerek, politik dile mahkum ederek din dilini. E, bakın bunu politik dili küçümsüyor değilim. Her milletin politik anlamda tarih boyunca çatıştığı, düşman olduğu gerektiğinde e, size görev verildiğinde bana görev gider savaşır mı? Ayrı bir konu ama din bu değil din politik dille formüle edilecek ve insanlara takdim edilecek bir yemek değildir yani. Kastettiğim bu beni. Evet. İsterseniz evet. bir buçuk saati bulduk. Arkadaşlar hocam da... Öyle doyamıyorlar ki, öyle doyamıyoruz ki. Doğru. Keşke diyorlar her hafta, haftada bir hocam müsait oldukça yok, dinlese. Yok. <gülüyor> i̇lim bu kadar, ilim bitti canım da bu kadar yani. Evet hocam, bir iki ne? soru daha alıp o zaman nihayetlendirelim inşallah hocam. Mustafa Sabri Beşer Bey soruyor: Seküler İslam kavramı İslam'ın tabiatına uygun mudur? Düşmanlık sekülerizm dayatmasına yönelik reflekslerden mi zuhur ediyor? Seküler İslam muavzekerliktir arkadaşlar. Eğer muavzeker Müslümanı sekülersiniz demek. Yani sekülerle laisimde karıştırmayın. Ee, seküler şimdi tabii o tabirler de çok enteresan. Yani teşekkür ediyorum bu soruya. Şimdi ben e, felsefe tahsilim sırasında fark etmiştim Mesela ateizm ilk Batı'da çıktığında Tanrı tanımaz demek değil. Bilim yaparken Tanrı işin içine karıştırmamak demek. Tam bizim kelamcıların yaptığı ya da bizim alimlerimiz yaptığı gibi yani. Çünkü Katolik kafa her şeyi Tanrı'yı melekleri katıp karıştırıyor. <gülüyor> ee, sekülerizm de aslında e, Evreni kutsallıktan arındırmak demek, kutsallıktan. E biliyorsunuz bizim, bize göre de Cenab-ı Hak'tan başka kutsal olan bir varlık yoktur yani. Peygamber de e, insandır. Onun için Abduhu'yu özellikle vurgularız. Nitekim Hazreti Peygamber e, bu konuda da ümmetini uyarıyor değil mi? Beni Beğenli Muğdu İsa'ya benzetmeyin, en çok bundan korkuyorum diyor. Şimdi e, sekülerliği o anlamda anlarsak, İslam'ın böyle bir seküler tarafı var. Yani kutsallığı e, sadece Tanrı'ya hassetmek, kutsiyeti. Ee, ama bunu politik anlamda düşünüyorsak ya da toplumsal olarak, politik değil de toplumsal olarak düşünüyorsak e, bu bize gitmez. Şimdi bir de şu var tabii, bu seküler, layık ve benzer ayımla şuradan kaynaklanıyor. Biz dini siz eğer belirli bir e, ritüele haslederek e, kullanırsanız biri dindar olur, biri seküler olur. Halbuki İslam'ın din anlayışı Katolik'in din anlayışı değil ya da modernizmin tanımladığı din anlayışı değil. Bizim inancımıza göre, bizim din tanımımıza göre bir insanın doğumu ile ölümü arasındaki takip ettiği güzergah onun dinidir. Din o açıdan bir yol demektir. E, bu anlamda herkesin dini var zaten. E, önemli olan bunun vahiy dinle olan irtibatı ya da irtibatsızlığıdır. Ama e, çağımızda bu seküler İslam tabirini ben biraz muhafizekar İslam olarak yorumluyorum. Bu muhafizekarlık da hiç hoşuma gitmiyor. Fazla girmiyorum buna. Evet. evet, bununla da ilgili zaten çok güzel e, göndermeli yazımlarınız var. Oradan takip edebilirler. E, evet. Genel bir soru olacak ama Faruk Algın Bey soruyor. Batının emperyalizmi hakkındaki düşünceniz nedir hocam? Batının emperyalizmi Hangi batı? Batı yine tek yekpare bir şey değil, onu söyleyelim. E, batı Hangi batı diye bakabiliriz. Elbette ortak bir metafizik çanakları var ama e, Şimdi, tabi tarihe çok gitmek lazım, vakitte kalmadı e, onun için. Şimdi, e, emperyalizm esas itibariyle e, belirli bir, e, yine bir felsefeye, bir metafizeye dayanarak yapılan bir iş. Yani sadece iktisadi bir etrafı sömüreyim, e, eve geçireyim mantığıyla yapılmıyor. Kapitalizm e, seferi biletleri iptal edip yeryüzüne yerleşince bunun hakkını veriyor ve etrafı ele geçirmeye çalışıyor. Yani emperyalizm biraz budur. E, o açıdan e, Batı'nın yaptığı kendi içsel e, kavramsal yapısı açısından tutarlıdır. Şimdi bakın ben bir örnekle bunu anlatayım. Amerikan gemileri Japon limanlarını 1854 yanlış hatırlamıyorsan zorla... Amerikan ticaretini açtığı zaman e, bir Japon düşünürü Tokyo'da şöyle bir çıkarım yapıyor. Bir, Amerika bunu nasıl yaptı? Limandaki savaş gemileriyle. Bu savaş gemilerini nasıl üretti? Teknolojiyle. Çünkü Japonca'da teknoloji ve bilim aynı kelimedir. E, okuduğum kadarıyla tabii ben Japonca bilmiyorum. E, bu bilim ve teknolojiyi niye istinaden üretti? Ekonomi politiye göre. Ekonomi politik nedir? Etrafı sömürmektir. Öyleyse çıkarım sonuççu. Japonlar en yakın adadan başlayarak sömürme faaliyetlerini e, organize etmeyeler. Ben Japonlar bunu yapıyor biliyorsunuz. Yani Japonların yüz dünya savaşı yaptığı mezalemi Hitler'in yaptığı mezalemiyle karşılaştırabilirsiniz yani. Neler yapıyorlar? Öyle mesele basit değil. Şimdi dolayısıyla bu bir ekonomi politik. Bu ekonomi politiğinde metafiziği e, dünyaya kazık takmak bunu kabul ettiğiniz zaman doğal olarak bu sonuçlara gidersiniz. Yani ben öldükten sonra börtübecek olacaksam en iyi şekilde yaşamanın yollarını ararım. Çünkü 60 günlük dünya derim bir hesap da vermeyeceksem bunun gereğini yaparım. Tutarlılık bunu gerektiriyor zaten. Dürüstlük bunu gerektiriyor. Yani bir insan küfründe de dürüst olmalı, ihlaslı olmalı. Çünkü ihlas biliyorsunuz insanın hareketini çoğaltır. Küfrün çoğalması için de ihlaslı olmanız lazım. Tabii küfrde de bir ihlas var. E, bu açıdan baktığımız zaman emperyalizm, batı metafiziğinin yani kapitalist, kapitalist metafiziğin diyelim doğal bir sonucudur ve gayet de doğaldır. Ben de hiç e, bunu ayıp görmüyorum onlar için. Bu gayet olması gereken bir şey. Bunu yapıyorlar, hala yapıyorlar merak etmeyin bitmedi yani. E, olup bitenleri iyi takip ettiğiniz zaman hala bu emperyalist kapitalist yapı zaten emperyalizm kapitalizm At başı gider hala devam ediyor. Edecektir de ve daha da şiddetlenecektir. Son çalışmalara dikkat ederseniz şimdi kültürel seçkincilik diye bir kavramları var. Mesela 19. yüzyılda ırk seçkinciliği üzerine gidiyorlardı. İşte Aryan ırkı, ne bileyim ben şu ırkı bu ırkı. Şimdi ondan vazgeçtiler kültürel ırkçılık yapıyorlar. Gelişmiş kültürler diğer kültürleri alt edecektir. Bunun mantığı şudur arkadaşlar. Şimdi e, Portekizler, İspanyollar, Latin Amerika'da Mayalar, Aztekleri kıtır kıtır doğrarken bir protestan papaz enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, ya niye biz bunu yapıyoruz ki? Yani inanılmaz derecede katliam yapıyorlar biliyorsunuz. İşte altın, e, nehirden altın almak için taş bağlıyorlar insanları, derinlere atıyorlar, ciğerleri parçalanıyor. Belçika'nın hatırlıyorsunuz kavajik ticaret yüzünden 10 milyon insanı öldürüyor Afrika'da. E, gerekli miktarı toplayamayan ailelerin çocuklarının işte kollarını kesiyorlar filan. Bu meşhur internette bunlarla ilgili bilgiler var. Bu ya bu doğru mu? Biz aynı Adem'in, Havva'nın çocukları değil miyiz diyor. Çünkü dindar zeyin bunu sorar. Vicdan var çünkü. Çok enteresan bir şey. Bu sorunu aşmak için Ademler teorisini geliştiriyorlar. Tek bir Adem yok. Bu Adem sürümleri var. Yani Windows sürümleri gibi. En son Adem beyaz insanın Adem'idir. Bunlar eski Ademler'de, eski sürümlerden kalma varlıklardır. Dolayısıyla demode olmuşlardır. Demode olarak bunlar e, yalıtılmış olduğu için buralarda yaşadılar. E, üst türe, üst Adem'e hizmet etmek zorundadılar. Bakın insan çok e, şeytani bir tarafı da var. Çünkü insanın Adem'i, melek'i, şeytani tarafı Bunu geliştirir. Emin olun şu anda sizin bak bunu yapmazlar, bu kadar da vicdansız değiller dediğiniz noktada çok ciddi bir kavramsal şema geliştirip vicdanlarını tatmin edip yaparlar ve bu konuda da son derece tutarlıdırlar. Amerika'da ben yaşardan Kanada'lı Kızıl Diniilerle oradaki yerli Arline'le de tanıştım, görüştüm. Neler dinledim? Ee, bu bir süre sonra kendi aralarındaki e, zayıf güçlü ilişkisine de yansıtılabilir. Yani İngiliz zenginlerin e, çocukların ve kadınların tatil hakkı yok, fakirlerin tatil hakkı yok dedikleri insanlar İngilizde Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi 2010'da Almanya'dayken bu ekonomik krizde e, Almanlar nedir? Ekonomileri çok güçlü olduğu için çok küçük bir kayba uğramalarına rağmen yabancılara düşmanlığa başladılar, değil mi? Çünkü lüks alışkanlıklarından taviz verdiler. Emin olun, e, bu bir artsın o yabancıların hepsini koyacaklar. 40 bine yakın e, akademisyenin, e, kalifi elemanın Almanya'yı o tarihlerde terk ettiğini konuşuyorlardı. Sonra diğer Almanlara dadanacaklar. Yani bu kapitalist sistemin, yani şöyle düşünün. Gerçekten ben doğdum, öleceğim ve her şey bu aralıkta ise ben yaşamak için, iyi yaşamak için daha iyi yaşamak için, çok daha iyi yaşamak için gerekeni yaparım. Kimseye hesap vermeyeceğim ki ben. Efendim insanlık, minsanlık falan. Arkadaşlar evrensel erkek hakları beğennamesidir Fransız devriminin yayınladığı biliyorsunuz. Daha sonra bu evzense insan hakları beyannamesi dönüştürüldü. Bu beyannameden sonra yapılan zulümlere bir bakın bakalım nerede uygulanıyor? Ne alakası var? Yani bunun felsefesi ne diyor? Hegel'in felsefesini aç bak bakalım Afrikalılar için ne diyor, Türkler için ne diyor, Müslümanlar için ne diyor? Kimse bunu gündeme getiriyor mu? Hadi onu da geçtik. Levinas'ın Komşuluk felsefesi diye bu e, Fransız Yahudi filozof komşuluk komşum komşum şabra şatilla katliamları olduğu zaman soruyorlar Levinas'a sen komşu komşu diyorsun bak Filistinleri İsrail ben Yahudi komşumdan bahsediyorum bana ne Filistin'den diyor. Şimdi bu yapılır ve bu gayet de doğaldır ben kesinlikle ayıplamıyorum. Biz şimdi başka bir değer e, avı içerisinden adamları yargılıyoruz. Adam öldükten sonra ya inanmıyorsa hesap verme inanmıyorsa. Gayet böyle davranması gayet kolay ya. Yani insan aklını koyar, işine gelir. Pragmatik bir şeydir o. E, i̇şine yaramadığında da atar onu. Ama bir Müslüman bunu yapamıyor. Niye? E, çünkü öldükten sonra hesap var. Ve bunu gerçekten eylemlerine etki yapacak. Yani psikolojik bir dinden bahsetmiyorum. Gerçekten teolojik anlamda bir dine, kelami anlamda bir dine mensupsan Yapamıyorsun bunu işte. Bak yaşları ölüme terk edemedik biz. Amerika'da sadece bir ee, askeri yaşlı huzur evinde 80 tane asker öldü. Şimdi Amerikalı askerler ne diyecek? Demek ki ben hizmet ediyorum vatana. Yaşlandığım zaman bu adamlar beni öyle terk edecek diyecek. Ama biz yapamadık. Bakın hala o geleneksel değerlerimiz e, bunu engelledi. Kim bize soracak? Biz inandığımız için yapıyoruz bunu ya. Yani anlıyor muyum meseleyiz? Tekrar konuşmanın başına geldik. Kavramların ya da anlamların gücünü hafif sevinemeyelim inancımızın üzerine dayandığı temel kavramları çok iyi özümseyip eylemlerimize etki yapacak fiziksel bir güççe kuvvet uygulayacak şekilde e, idrak edelim ve onlara öyle inanalım. O zaman e, diğerlerinden farklı davranabiliriz. Yoksa e, Hazreti Ömer'in e, helvadan tanrı yapıp tapıp acıkınca yemeğe benziyor. Bu tamam mı? Yani yaparız. Gerçekten din pragmatik olarak çok işe yarayabilir ahlak çok işe verir, insan hakları geliştirirsin edersin. ya Ben insan haklarım insan hakları bunu teorik olarak anlamlı olduğunu düşünüyorum ama bütün uygulamalar hikaye yani bu yaşadıklarını şu 1980 sonrası dünyada olup bitenleri yaşayan bilen bir insan hala e, şey yapıyorsa bunları böyle olmamış gibi yok. insan hakları börtübü konuşuyorsa ben onu ciddi almam kusura bakmasınlar. Teorik olarak insan hakların önemli olduğunu ya da bu tür kavramların üzerine konuşulması gerektiğini bir felsefeci olarak kabul etmekle birlikte. Ama bunlar ne kadar pragmatik, ne kadar enstrümantal, araçsal olduğunu görmemiz lazım. E, ve şuna da inanıyorum. Eğer ben e, ölüm ve doğum arasındaki yaşamımı üst bir ilkeye nispet ederek tanımlayamıyorsam e, Batılıların yaptığının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, e, hocam son sorumuzu da alıyoruz. Ee, Hasan Tohumcu, e, bu çağda yeniden bir madde tanımı yapmak gerekir mi? Epigenetik sayısallaştırılan insan gibi meseleler insanlığın bilgi sınırlarına geldiğini mi söyler diye soruyor. Arkadaşlar, madde tanımı e, bilimin bir konusu. Yani e, madde kavramını da e, hemen geri gelmişken söyleyeyim, bizim keramcılar ürettiler. Madde kavramı, bugünkü anlamıyla madde kavramı. Kelamcılar'ın üretimidir. Onu da bir kenara yazalım. Ee, dedim ya geçmişimizi çok iyi bilmiyoruz. Ee, madde kanun bilimin konusu. Madde nedir bunu tartışsınlar. Yani e, günlük anlamdaki maddeyi kastetmiyorum tabii. Şu anda o kadar çok teori var ki madde bilinç ilişkileri, evlendeki pampisicik hareketler filan falan bir sürü şey var. O e, çok da şey değil. E, e, dinin bir meselesi değil. Ee, epigenetik ve benzeri konular. Epigenetik tabii e, genle çevreyi birlikte ele alma meselesi. Yani insanın sadece genlerin imkanları mı veriliyor yoksa çevrenin de buna bir etkisi var mı? Bununla ilgili bir doktora tezi yaptırdık biz İstanbul Medeniyet Felsefede. Yakında Ketebey yayınlarında da çıkacak. Orada da okuyabilirsiniz. İnsan bilgisinin sınırlarının e, ne olduğu konusunda bize önceden verilmiş bir kılavuz klon, kılınz olmadığı için bunu diyemeyiz. Yani bu e, Büyük ihtimalle bu eğer bilim tarih açısından baktığımızda yani ilk yazını icat ettiğin mezopotamadan bugünümüze baktığımızda bilginin bir gelişimi, ilerleme kelimesi, değer ifade için kullanmıyorum ama bir gelişim olduğunu biliyoruz. Ee, devam edebilir burada bir sıkıntı yok o nereye kadar gider bilmiyoruz da sorun şu bu ilerleyiş e, bize nasıl dönecek? Biraz önce onu dedim yani başarılarımız doğru yaptığımızı göstermeyebilir başarılıyız da bu doğru mu acaba ya da bu bize nasıl dönecek, e, insan türünü nasıl etkileyecek bu ciddi bir konu. Bu konuda bizim açık seçik bir kanaatimiz olması lazım. E, zaten tartışılan konuda büyük oranda mı Yoksa insan bilgisinin sınırı, e, klasik metinlere de baktığımız zaman e, bitti ya da sınırına ulaştık demek çok zor. Bilmiyoruz çünkü. Nedir bu sınır? O konuda bir... Yani şöyle e, i̇bn Heysem'in ifadesiyle insanın ürettiği bilginin e, neliği konusunda karar verecek üst bir meta teorimiz yok. Onu ancak Tanrı söyleyebilir. Biz neticede bir kürenin içerisinde iş görüyoruz. Yapıp ettiklerimiz kürenin içerisinde bunun sınırlarını görebilmek için kürenin dışına çıkmamız lazım. O da mümkün değil. Dolayısıyla bizim geleceğe ilişkin olarak e, yapacağımız tüm ön değişler aslında e, zamanın şartlarıyla mukayettir. Yani kıyamet geldi demiş Saddettin Konevi Moğolları duyunca. Gelmedi bak. 1270'lerde öldü. Yani her dönemde kıyamet gelir. Halbuki kıyametin elimizde bir günü yok. Biz günlük içinde yaşadığımız taça şartlarına hareket ederek Aa, kıyamet geldi galiba diyoruz. Ama bakıyoruz devam ediyor. Bunun gibi yani bilgi nin son sıralan ulaştığı konusu söylemek mümkün değil. Tam tersine belki de yeni başladı. Evet hocam çok kısaca özetleyecek olursam kendi acizane zaviyemden. Bilen yönetir diyoruz. Siret afete kalkandır diyoruz. Ve bu evet. ufuk açıcı sohbetiniz için gerçekten çok teşekkürler. Dinleyicilerimizden yine sorular var fakat zaman hasebiyle, Ramazan olması hasebiyle hepsini soramıyoruz. Çok özür diliyoruz kendilerinden. Programı tekrar izlemek evet. isteyenler var. Bunun için Kayın Vakfı YouTube kanalına abone olarak izleyebilirler. E, hocam ağzınıza sağlık çok ufuk açıcı oldu. Gerçekten e, çok müstefide olduk yine her zamanki sohbetlerinizde olduğu gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum e, bu fırsatı verdiğiniz için. E, tüm dinleyen arkadaşlardan da Allah razı olsun e, zamanlarını ayırdılar, dinleme lütfunda bulundular. E, dediğim gibi bunlar bir yorumdur. Belirli bir birikime dayalı yapılan yorumlar. Yanlış olabilirler. E, hata yaptıysak, yanlış yaptıysak affola. Hepinize hayırlı ramazanlar ve hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Bizim Allah hocam. Mehmetler. Hayırlı ramazanlar.